Oh yeah. 시갔데 Kainat Bugün 21 Aralık Çarşamba Yıl 2016, Ay 12, Gün 356, Kasım 44 1438, Hicri Rebiülevvel Evvel 21, 1432, Rumi Aralık 8 Dünya Kooperatifçilik Günü Güneşin Oğlak Burcu'na girmesi Kış Faslı Gün Dönümü Erbainin Başlangıcı Fırtına Günün Sözü İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez Antoine de Saint-Exupéry Günün malumatı Güneş oğlak burcunda 21 Aralık 21 Ocak Kış faslının ve erbainin başlangıcı Bugün 21 Aralık'ta Güneş oğlak yani keçi yavrusu burcuna girmiş Girmiş olduğundan Kış faslığı ve erbain başlamıştır Günün malumatı Erbain Erbain 40 gün demektir ve kış faslının başlangıcıdır Kış fastı 89 gün sürer ve Mart'ın 20'sinde sona erer. Bu burcu oluşturan yıldız kümeleri oğlağa benzediğinden bu ad verilmiştir. 21 Aralık günüyle 30 Ocak arasındaki 40 güne Erbayin derler. Erbain'in ilk günlerinde artmaya başlayan soğuklar 9 Ocak günü şiddetlenir, 18 Ocak günü mevsimin en soğuk günü sayılır. O günlerde Hristiyanlar haçı suya atarlar, Evvelce bu merasim deniz kenarlarında yapılırdı. Yüksekçe bir yerden denize atılan haç yüzücüler tarafından alınarak sahile getirilirdi. Sonraları bazı yerlerde bu usul kaldırılarak kiliselerde haçın bir kazana doldurulmuş olan suya atılması adet oldu. Erbayın sona erince kış mevsiminin yarısının geçtiğine hükmedilir. Oğlak burcunda doğanlar 21 Aralık 21 Ocak Disiplin temsilcisi Satürn sizin yıldızınızdır. Satürn'den yıldızların öğretmeni diye bahsedilir. Satürn sihirli bir öğretmendir. Ona uyduğunuz takdirde hayatta her istediğinizi ele geçirebilirsiniz. Sebatlı, inatçı, çalışkan, medeni, neşeli ve güçlü bir tipsiniz. Edgar Allan Poe, Henry Miller, Albert Schweitzer, Oğlak Burcu'nda doğmuşlardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi Kes açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Madre Tombil Ve Selahattin Çolak'tan oluşan İkiplay birliktesiniz Hem de Gümşer de bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Girişte Robocop 3 NES Nintendo Entertainment System Adlı oyunun Ana müziğini çaldık Temasını çaldık Çünkü Aynalar kitabından Eduardo Galeano da Robokoplardan bahsedecek. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Robocop'un çocukları savaşa gidiyor. 2005 yılında Pentagon, yenilmez bir otomatlar ordusu rüyasının gerçekleşmekte olduğunu açıkladı. Askeri sözcü Gordon Johnson'a göre, Afganistan ve Irak savaşları robotların gelişimine büyük katkı sağlamıştı. Gece görüş sistemi ve otomatik silahlarla donatılmış robotlar artık düşman hedeflerinin yerlerini neredeyse sıfır hata payıyla belirleme ve yok etme becerisine sahipler. Daha optimum bir etkinliğe ulaşmayı engelleyen insani özelliklere de sahip değiller. Robotların ne karınları açıyor ne de korku hissediyorlar dedi Johnson. Verilen emirleri asla unutmuyorlar ve yanlarında savaşanın yediği bir kurşunla ölmesi onların umurunda bile olmuyor. AYNALAR Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet böyle bir Robokop hadisesiyle karşı karşıyayız bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Trump'ın seçtiği ee, yeni bak, en önemli bakanlardan biri Andrew Pazzer'da Puzzer ya da nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Büyük bir e, yiyecek zincirinin hamburgercinin de başındaydı ve robokopların işçilerin yerini almasını robokop değil de robotların işçilerin yerini almasını savunuyordu. Yaptığı en önemli açıklamalardan birinde e, işçiler, e, robot Çalıştığı zaman hamburgerci de filan lokanta zincirinde hiç tatile çıkmak ihtiyacını duymazlar hastalanmazlar ideal işçilerdir dedi asgari ücret de talep etmezler ücret artırma talebi de etmezler dedi bunu da ekleyelim türlerinde aynı şekilde robotlarla devam ettirecekler tabii ki evet bu yeni kabinesinin en önemli bakanlarından bir tanesi. Kamu işlerine bakacak galiba. Tam ne bakan olduğunu unuttum buluruz ama. Evet, Robocop deyince birdenbire o aklımıza e, geldi. Tarihte bugün neler olduğuna bakılacak olursa da e, 1907'de bugün Şili ordusu Güney Amerika'da bir büyük katliama imza atmış ve en az 2 bin kişiyi iki kede, iki kede denen bölgede güverç madenlerini işlerken katletmiş. Yani bu güvercinlerin yarattığı gübrelerden bahsediyoruz. E, onlar çok düşük ücret aldıkları için ve robot işçi olmadıkları için isyan etmişler 100 yılın başında. Bundan 101 yıl önce oluyor. 99 yıl önce ha, bu deminki Adam Putzer'in de çalışma bakanı oldu. işçilerle ilgili böyle harika görüşleri savunan robotların işçilerden her zaman çok daha verimli olduğunu savunan adam çalışma bakanı oldu. Ya artık kimse yorulmayacak. Evet post gerçeklik döneminin ta kendisindeyiz. 1919'da da Amerika'nın ünlü anarşist yazar ve aktivisti Emma Goldman Rusya'ya deport edilmiş. Sınır dışı edilmiş. Sen git Rusya'da. Moskova'ya demişler ona da. Komünisten, anarşisten Moskova'ya demişler. Anarşisten Moskova'ya. 1937'de de e, Karbeyaz ve Yedi Cüceler dünyanın ilk uzun metrajlı animasyon filmi, çizgi filmi Disney'in ...Walt Disney'in... ...Kartey Circle tiyatrosunda... ...ya da sinemasında... ...yürlüğe girmiş... ...vizyona girmiş yani... ...evet... ...günün... ...şimdi... ...günün haberlerine bakalım... ...Çevik Kuvvet'te aynı zamanda... ...Robocop'lar tarafından diye adlandırılmıyor muydu... ...ben mi yanlış hatırlıyorum... Ee, ...evet... Tabii robot gibi giyinmiş olanlar, zırhlı böyle yelekleri, kaskları filanla beraber ve silahları omuzluklarıyla beraber, evet. Öyle bir metafor robot. kullanılıyordu. Evet, zaten epey de çok önemli bir eşikteyiz. Türkiye olarak Alacakaranlık kuşağında olduğumuzu birkaç zamandır söylüyoruz. Dünyayla birlikte bu aslında ama... Özellikle bu Karlov suikastı ile beraber Rusya'nın Büyükelçisi'nin, Rusya büyükelçisinin Karlov'un Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Ankara'nın göbeğinde herkesin gözü önünde milyonlarca kişinin seyrettiği bir videodan da görmek mümkün öldürülmesinden sonra soruşturmaya Rusya da dahil oldu. Dün Ankara'ya gelen 18 kişilik bir Rus heyet, hem Büyükelçinin hem de suikastçinin otopsisine katılmış durumda. 9 kurşun isabet etmiş. Rus heyet otopsinin ardından olay yeri incelemesi yapmış. Benim anlamadığım nokta şu, şu. Türk yetkililer bu işi çözemez diye mi geliyor Rus yetkililer? Yoksa Rus yetkililer, Türk yetkililer bu işi çözse de bazı şeyler saklar diye mi geliyor? Ya da herkes de mi diye? Her üçü de. Evet üçü de. Üç oldu değil mi? Yok ben görünmeyen bir üçüncü soru işareti ekledim. Nasıl vardır? Vardır. Çok fazla ee, soru işareti var. Evet, yani Karlov neden korunamadı? Dün eşi tabutuna kapanarak ayakta duracak hali yok, mecali yoktu. Eşi ve oğlu güçlükle ayakta durabildi. Naşi dün Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen bir devlet töreniyle Moskova'ya uğurlandı. Vnukovo Havalimanı'nda da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov karşıladılar. Suriye'de çözüm için bir yerliğe geldiler. Türkiye, Rusya ve Türkiye'de e, iktidar yanlısı medyanın da kuvvetle lanetlediği, yeni düşman olarak belirlediği İran'ın da hatta aşağılayıcı terimler kullanıyorlar. Acem, Pers falan gibi Moskova bildirisinde anlaştılar. Rusya'nın da bulunduğu görülüyor. Mo Moskova bildirisi hakkında ne yazmışlar? Yani bir baktığınız zaman Türkiye'nin Suriye politikasında tamamen bir yenilgi manasına gelecek olan zincirleme reaksiyonun en büyük halkalarından bir tanesi gibi duruyor bu taraftan. Yani rejim değiştirilmeyecek diye kesin ve net bir şekilde imzasını attığı bir bildirgenin altına Türkiye'deki Dışişleri Bakanı. Evet Oraya artık de... bu evet büyük kesin bir dönüş çok Esatsız diye bir şey söz konusu değil artık Evet değil yani. bu çok büyük bir dönüş çok oldu büyük. Ayrıca da Rusya için büyük bir avantajda Uluslararası Jeostratejik bir avantajda elde ettiğini Rusya'nın da söyleyebiliriz Bu suikast ile beraber Çünkü yani. el onlarda kaldı Şimdi kanun Eğer böyle bakılacak olursa ki Böyle bakmakta bazen re Real politik açısından Gerekebiliyor ne yazdıklarına sık sık bakıyoruz ama artık e, usanç vermeye de başladı. Çünkü çok tek yönlü ve şey sıkıcı. Bir şey yazmamışlar. Sahipleri aslında. kimdi bu arada? Tekrardan el değiştirmedim. En son Cengiz Holding'di galiba. Bir şeyler dersu ben olarak... bile takip edemiyorum artık Bunlara medya demek ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Hı. Sabah gazetesi şey yapmış. Hı. Avrasya tamam sıra Kanal İstanbul'da filan diye bir şey atmış. Yok şey Büyük çıkarılan devlet töreniyle uyanın, Moskova bildirisi hakkında bir şey yok mu? Dün herkes ondan bahsediyordu. Yok. Buyurun. Basıma yetişememiştir. Basıma yetişememiş, yetişememiştir. Görebiliyor musun sen? Bakayım. Tetikçi FETÖ'ye Göbekten bağlı. Avrasya suikastın Allah Allah, evet. hedefi aramızı açmak ama var. Var mı? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov üçlü zirve için buluştukları Moskova'da Ankara suikastını yorumlamışlar. Hayır şeyden bahsetmiyorlar. Temel konu buluşmalarının temel konusu olan İranlar, Suriye. Rusya ile beraber. Garanti ortak garantör olma şeyini. Yok yani. O, o yok sabah gazetesi yok. En e, önemli gazetesi o. iktidarı ilginç. Akşama bakalım, sabahtan akşama geçelim. Teröre karşı tek renk demişler, o mu? Yok, değil. Yok, değil. Avrasya'dan Furt 2023 olmuş. mesajı o da yok. İkinci delik ihaneti kılpayı önlendi yok. Suikastçı kamikaz etiminden yok. Yok. Yani Suriye politikasını kökünden değiştirilebilecek olan bir bildirgeden bahsediliyor. Evet. Şurada. Ve bu... bu aylardır hatta yıllardır yazdıkları haberleri de değiştirebilecek olan bir bildiri ve bunu yazamamışlar mı? Yazmamışlar mı? İçlerinden gelmemiş um, mi? Yazmamış. Gelmemiş. Ya da aldıkları emir doğrultusunda mı yazmamışlar? Neden yazmamışlar? Yani böyle bir haberi gazeteci olarak nasıl kaçırabilirsiniz ki? Her şeyinizi değiştirecek, bütün ideolojisinizi, ideolojisinizi değiştirebilecek bir haber olarak da görebilirsiniz bir diğer taraftan. Ya haftalardır bütün bu şeyden sonra e, İran aleyhinde muazzam sayıda yayın yapan ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya yani bütün Fransa'sı, New York'u, bütün başkentleriyle kafanıza yıkacağız diye yazdıkları şeyden şimdi yok. Bu yüzden bana umut verici geliyor böyle olaylar bir diğer taraftan da. Mesela Avrupa Birliği hakkında da Almanya başta olmak üzere birçok atıp tutan gazeteden bahsedebiliriz. Şu anda elinizde tuttuğunuz gazeteler onlar. Yani bir şey olacak, bir olay olacak ve bir anda her şeyi değiştirecekler ve hiçbir şey olmamış gibi... ...yeni baştan, farklı bir noktadan evet. yazmaya başlayacaklarmış gibi bu kadar hakaret bu kadar terbiyesizlik, bu kadar bel altına düşmeler unutulacak. Hiçbir şey yokmuş gibi sıfır Avrupa milli alkışlanmaya başlanacak. Tekrardan evet. geliyor. Milli iradenin sesi star'a da bakıyoruz. 150 yıllık hayalin gerçek olduğunu anlatıyor. Bu Suriye Savaşı ile ilgili değil. Alçaklara inat, hizmete devam ediyor. yok. Akşam gazetesinde de görmüyorum. Ha, var. Ha. Çok küçük sağ alt köşede ee, Suriye'de 3 devletli çözüm süreci demiş. 3. devletin adını da vermiyorlar. O, onu telaffuz etmek istememişler İran. Onlar Şii'i şey ya. Evet. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ha, varmış. İranlı Bakan Zarif ve Çavuşoğlu'nun Moskova'daki Suriye zirvesinde siyasi çözüm süreci başlatıldı. Neyse bir tanesini de gördük. Bir, bir Star mı? Pul büyüklüğünde vermiş Star Olsun gazetesi. Ya. Versin de. Bu e, bir pul. diyelim hadi haklarını da yeyelim. Işte. Yeni Şafak'ta onlar verirler canım Onlar en ilgili olan gazete yani evet. Suriye savaşında. Suriye için anlaştılar ha, evet. vermişler evet. vermişler. Yani. Onların hakkını yeyelim. Yani. İran düşleri bakın Cevat zarfı de vermişler. Bir tek orada var. Yani bizim elimizde olan gazetelerden bahsediyoruz. Geri kalanını bilmiyorum tabi. Şimdi e, şeye de bu olaya dönelim Karlov konusunda Karlov suikasti konusunda dün aslında son derece güçlü bir yıkıcı bir gündü, ölümcül bir gündü Rusya'nın büyük ölçüsü Karlov'un öldürülmesinin yanı sıra Berlin'de tır girip Noel pazarına 12 kişi öldürdü onlarca yaralı vardı ve 23 yaşında bir Pakistanlı İltica talebinde bulunan kişi gözaltına alınmıştı fakat yanlışlıkla e, aldık deyip serbest bırakmışlar onu. IŞİD üstlenmiş efendim saldırıyla. Evet, evet, saldırıyı IŞİD üstlenmiş bir tırın Noel panayırına girmesiyle düzenlenen saldırıyı. Ya da DAEŞ. DAEŞ. Evet, IŞİD, DAEŞ, İslam Devleti. Amak Haber Ajansı saldırıyı düzenleyen kişinin IŞİD'in askeri olduğunu duyurmuş. Haberin gerçek olup olmadığı araştırılıyor. Zanlı da serbest bırakılmış. Zanlının eylem sırasında tırın şoför mahallinde bulunduğu da ispatlanamamış. 23 yaşındaki bir Pakistanlı adı da verilmiyor. Berlin Emniyet Müdürü Klaus Kant... Berlin'de gözaltına alınan zanlının muhtemelen saldırı faili değil diyor. Bu kişinin tır şoförü olup olmadığı kesinlik kazanmadı diyor Federal Savcı Peter Frank da. Basın toplantısı yapıp doğru kişi olup olmadığının bilinmediğini belirtmişti. 12 kişi ölmüş, yaklaşık 20 şey 50 kişi de yaralanmıştı. Berlin'deki bu saldırı aynı zamanda hiç siyasetle de karıştırmış. Doğru çevrelerin aktardığı habere göre Yeşiller eş başkanı Cem Özdemir sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin Berlin'deki saldırıyı yabancı düşmanlığı, e, yabancı düşman ön yargıları kışkırtmak amacıyla kullandığını öne sürdüğünden bahseden bir haber e, yayınlamış. Ve e, bu Almanya için alternatif partisi de hükümeti sorumlu tutuyor. Evet, evet. bunun sorumlusu Merkel'dir diyor. Orada da bir ciddi sorun var. Ve e, kimliği belirlenemeyen kişilerin Almanya'ya giriş yapmasına izin verilmemesini talep etmiş. Bunlar Merkel'in ölüleridir, ölüleridir demişler ağır bir ifadeyle. Bir diğer taraftan da işte Yeşiller Partisi baş, eş başkanı Cem Özdemir'de e, bu saldırıları yapanlar nefret söyleminin sahipleridir. Bunların sayısının artmasını istemiyoruz şeklinde de konuşmuş. Ha, i̇smi verilmiş evet. Nabet Baluç'muş bu yakalanan 23 yaşındaki Pakistanlı delikanlı iltica talebinde bulunan serbest bırakılmış. Bir de bu olayın duyulmasından sonra 250'den fazla ya da 250 kadar polis memuru. Onlar da bir çeşit robokop Berlin'in en büyük iltica merkezine, göçmen merkezine bir hangarın içinde eski bir kullanılmayan bir hava limanın içindeki hangarda tutuyorlar onları da Hı -hı. yani yaptıkları da bu. Orayı basmış ve en az dört kişiyi sorgulamış böyle de bir... basıp sorgulama. Evet Hı -hı. bu da yeni Almanya içinde. Almanya'daki Kimse bu tutuklanmamış. Bu biraz önceki partinin tam olarak isteği de şuymuş. E, Almanya için alternatif partisi genel başkanı Frakke Petri'nin yaptığı bir açıklama var. Polis ve istihbarat birimleri iyi donatılmalı. Potansiyel teröristler ve tehlike arz eden kişiler derhal sınır dışı edilmeli. Sınırlar yeniden kontrol edilmeli. cihat vaazları veren, vaazları veren camiler kapatılmalıdır diye konuşmuş. Evet büyük bir karışıklık Potansiyah ve şey, kaos hüküm sürüyor. Yani Almanya bir yandan da son iki yılda Avrupa Birliği'nin diğer herhangi bir üyesi olan ülkeden çok daha fazla mülteciyi almış durumda. Bir milyona yakın 2015 yılında mülteciye de misafir mülteciyi de kabul ediyor. Genel Misafirler. tartışma buydu ama yani geçtiğimiz senenin sonunda önünde düzenlenen yılbaşındaki taciz olayıyla başladık Almanya'daki göçmen konusunu konuşmaya. Şimdi en son işte bu e, Berlin'deki yılbaşı e, Christmas pazarına yapılmış olan saldırıdan bahsediyoruz. Evet. Yani başlangıcı da aynı, sonu da aynı gibi duruyor. İçinde konuşulanlar da aynı. Göçmenler ve o göçmenlerin yaptıkları. Evet. Sonra başka saldırılar da vardı. Onlar yani hiçbir şeyde eee Es geçemiyor. Birbirinden farklı saldırılar var. İsviçre mi? Ee, İsviçre vardı orada. Ne olduğu belli olmuş mu İsviçre'deki saldırının da? Hayır yok. Takip eden de yok. O da önemliydi aslında. Dört kişi mi? Beş kişi mi yaralanmıştı? Ha, bulunmuş. 24 yaşında İsviçre vatandaşıymış. Ha öyle mi? Ben evet. onu atlamışım işte. Bu polis aynı yaşlıymış ee... Galiba. Neyse. Hangi polisle? Çevik Kuvvet polisi. 94. Nevlüt, 22 yaşında taş mı? Evet. O 22 yaşında. Yok, ondan daha daha daha büyükmüş bu saldırgan. Zürih'deki camiye üç e, kişi yaralıktan sonra intihar eden saldırganın 23-24 yaşında ve İsviçre vatandaşı olduğu açıklanmış. Bir de intihar da etmiş Öyle İnsanları mi? Somali mültecilerin e, sık sık bulunduğu bir yerde ateş açıyor. Daha sonra da ölü bulunmuştu, evet anlaşılan intihar etmiş. Birerek yapmış. Pazar günü yakın arkadaşlarından birini öldürmüş. Polis kendisini her yerde arıyormuş. Camide böyle bir saldırıda bulunmasının ve bunun nedenlerini araştırıyormuş. Onu buna iten motivasyon nedir henüz bilmiyoruz diye konuşmuşlar işte. Zürich suç dairesinden yapılan yetki açıklamada daha da orada uzat söylenen verilen cevaplarda. Sonradan intihar etmiş. Soruşturma devam ediyormuş uzun hastane etkileri bilgi vermiyormuş falan evet yani ortalığın durumu yalnız felaket ee, ölüm kalım meselelerine gelince bir de Ayvalık'ta mültecileri taşıyan tekne batmış ve dördü çocuk olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor dikenden aldığımız bir haber bu da Midilla adasına doğru yola çıkan mülteci teknesinin batması sonucu maden adası yakınlarında batan dördü çocuk biri kadın beş kişi hayatını kaybetmiş sekiz mülteci kurtarılmış İçinde on dört kişi vermiş teknede bir kişi de kayıpmış maalesef trajedi yıllarca her özellikle de bu soğuk havaların hakim olduğu zamanlarda daha da içimiz sızlayarak takip ettiğimiz haberlerden bir diğeri de buydu Öte yandan da Meksika'da da bir havai fişek pazarında müthiş bir patlama. En az 26 öyle olduğu haberi BBC Türkçe'den geliyor. Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir havai fişek pazarında meydana gelen patlama bu. San Pablito, havai, havai fişek pazarındaki patlama. 60'ta yaralı var yani baya büyük bir muazzam bir katliam gibi bir şey. Bu da zaman zaman e, Güney Amerika'da. Brezilya'da, Meksika'da ya da Çin'de, Doğu Asya'da e, duyduğumuz haberler arasında yer alıyor. Pazardan dumanlar yükseliyor ve patlayan havai fişeklerde duyuluyor. Görüntülerde bunları da görmek mümkün. Ölü sayısının daha da epey daha yüksek olduğuna dair de kaygı verici bir takım tahminler var. Doğrulanmamış haberler var. 25 ambulans gönderildiğini açıklamış Meksika Kızıl olay yerine. Bu oldukça yeni bir haber. Halka bölgeden uzak durun ve yolları açık tutun çağrısı yapılmış. Diğer aşina olduğumuz haber ise daha haberler serisinden bir tanesi ise Meksika'dan ve Latin Amerika'dan e, faili meçhul cinayetler. Bununla da alakalı yeni bir haber var. Meksika polisi ihbar üzerine başlatılan bir aramada bir kamyonetin içerisinde poşete sarılı 5 ceset bulmuş. Poşetteymiş cesetler. Meksika'nın e, Jalisco. Belki de yanlış telaffuz ediyoruz. Jalisco. Jalisco. Jalisco eyaletinde bir kamyonetin içinde sarılı beş ceset bulmuşlar. Kimlikleri tespit edilmeye çalışıyormuş ama şöyle bir ek de, bilgi de verilmiş NTV'nin haberinde. Jalisco eyaletinde Meksika'nın en güçlü uyuşturucu karteli olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil isimli kartelin hakim olduğu biliniyormuş. Bu yeni nesil. Benim de ilk, ilk defa duyduğum bir kartel. Uyuşturucu karteli. En güçlü kartelmiş. Jalisco Yeni Nesil çetesi geçen yıl Nisan ayında polis konvoyuna saldırarak 15 polisin 1 Mayıs'ta da bir askeri helikopteri düşürerek 6 askerin ölümüne neden olmuş. Meksika güvenlik güçleri çete üyeleri arasında 23 Mayıs 2015'te çıkan çatışmada ise 42 çete üyesi öldürülmüştü diye de bilgi var. Evet korkulanlar tabi tek tek oluyor bizim de bir kısmını dile getirebildiğimiz telaffuz edebildiğimiz şeylerden biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden kaygı verici haberler gelmeye başladı bile 20 ölü var protestolarda şeyin başkanın süresi bitti Joseph Kabila'nın ikinci 5 yıllık dönemi kapandıktan sonra devam etmek istiyor ama muhalefette istemiyor kan çıkar diye korku içinde beklentimizi söylemiştik yani bekleme, istemediğimiz beklenti söylemiştik başlamış maalesef 20 kişi ölmüş protestocular arasında güvenlik kuvvetleri, robokoplar vesaire, çevik kuvvet arasındaki çatışmada ve artabileceğinden de korkuluyor diye Jason Burke Jason Burke o şeyden yazmış. Şasadan bildiriyor Guardian'da. Evet. Bunu büyük bir, bir yani bütün yollar Kinshasa civarındaki yollar Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatımız olmuştu genç insanlar yollarda lastikler yakıyorlar o da alışla gelmiş bir manzara yollar bomboşmuş ikinci günde kapalı bütün kepenkler indirilmiş vaziyette filan işte Kongo'da en zengin maden kaynaklarına filan sahip bir ülke. Evet ama aynı zamanda o maden kaynaklarıyla alakalı haberler de biraz önce sıradan olarak söylediniz. Yani Meksika'daki genelleşmiş haberler gibi yani her zaman gelen haberler gibi e, Kongo'dan da gelen haberler içerisinde madenle alakalı olan haberler düşmeye devam ediyor. Bir diğeri de işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden biraz önce bahsettiğiniz ülkeden altın madeninde madenleriyle ilgili ülkeden heylan e, haberi meydana gelen göçükte 14 işçi hayatını kaybetmiş. Dünyanın e, en büyük e, doğal kaynaklarına sahip, altın kaynaklarına sahip ülkelerinden biri olarak nitelendiriliyor Kongo. Ülkenin doğusu yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına da sahne oluyormuş. E, toprak kayma, kaymalarının sebebi neymiş? Olağanüstü sağanak yağışları Evet. Bu yani dört bir tarafında görülen ve felaket bir iklim durumunun Küçük sporadik belirtileri. Her şey değil, her var. Tarafa. Kaynakların paylaşılamaması durumu var. Bir diğer taraftan iş güvenliği ile alakalı sorunlar var. Diğer taraftan aşırı yağışlar var ve aşırı yağışlarından önüne geçilemeyen toprak kaymaları olayı var. Ve bunların hepsi Kongo'da oluyor. Bir diğer tarafında ise Kongo'nun protesto gösterileriyle beraber hmm. şekillenen bir günden var. Evet şimdi bir ara vereceğiz ilk yarım saati kapatırken ee, Ama şeyi de belirtelim Türkiye'deki bu muazzam e, suikasti Dünya çapındaki suikasti Konuşmaya devam edeceğiz Karlov suikastinin Yalnız bekleyen pek çok soru var Karlov'un neden korunmadığı Suikastçinin neden öldürüldüğü e, Niye görevden alınmadığı ki Ankara'da kimlerle görüştüğü Büyükelçiliğin önüne gidip e, kaynak araştırması yapıp yapmadığı keşif filan. Böylece pek çok e, soru işareti var. Hatta bir başka e, soru işareti de 8 yaşındaki çocuğun 14 yıl sonra nasıl cihatçı olduğu polis içindeki haberleri de sor, sorulan sorular arasında bazı gazetelerde ve eee Çavuşoğlu, Dışişleri bakın Çavuşoğlu net Carlos suikastının arkasında FETÖ var. Ve bunu hem Türkiye hem de Rusya biliyor demiş. Çok erken bir teşhis konduğunu söyleyebiliriz. Ama e, dünya basınında, İngiltere basınında çeşitli yorumlar var Karlov suikastı konusunda. Cinayet Ankara ve Moskova'yı daha da yakınlaştırır diye de yorumlar var. Türkiye'deki baskıcı eğilimin de yoğunlaşabileceği, bunun kullanılabileceği yolunda yorumlar da var. Ee, bir de her şeyin convenient denilen yani elverişli bir şey, kullanışlı bir şey olduğu belirtiliyor FETÖ'nün de çeşitli yorumlarda. Onlara da bakacağız. Bu arada da İzmir Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ PDY soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda Profesör Doktor İşler Gözaydın'ın da göz altına alındığı haberi var. Ee, operasyon kapsamında olağanüstü hal kararnamesiyle kapatılan Gediz Üniversitesi'nden 33 kişi için yakalama kararı çıkarılmış, 14'ü de gözaltına alınmış. Bu gözaltına alınanlar arasında eski Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Açık Radyo programcılarından Profesör Doktor İşler Gözaydın'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Operasyon İzmir'in yanı sıra İstanbul, Manisa ve Adana'yı da kapsamakta. Gözaydın eşi İskender savaşır ki o da açık eski programcılarından biridir. Ve zaman zaman da devam ediyor program yapmaya. Belki işlerin yokluğunda gelip BAH programını sürdürür bu cumartesi günde. Eee... Şöyle bir Twitter'dan duyurmuş eşim işler aydını bu sabah altı sularında evden gözaltına almışlar. Ben İzmir'de olduğumdan komşulardan şimdi haber alabildim diyor. Diken internet sitesinin bildirdiğine göre de göz aydın darbe girişiminin ardından Diken'de iki makalesi dahil darbeye ve şiddete karşı çıkan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle de üniversiteden açığa alınmış karara ilişkin olarak da Tiken'e şöyle demişti. İdama ve şiddete karşı durmayacaksak, insan onuruna sahip çıkmayacaksak biz akademisyen ve insan olarak ne için varız ki?" diyor. Açık kasted. I'm down I'm not out, Lord, I'm hurting, I'm down, but I'm not out, but I feel blue, you know that I'm down, but I'm not out, Lord, I'm hurting, sold on my vinyl yesterday At a boot sale out on the highway And now my room is full of fresh air So I'm down but I'm not out written on the sleeves So I'm down ...Billy Bragg'den... ...Tears of... ...Tears of My Tracks... ...izleri... E, ...Gözyaşlarımın izleri... ...adlı parçayı dinledik... ...Steven William Bragg... ...ama herkes Billy Bragg diyebiliyor... ...in alternatif rock ve ...aktivist... ...folk... ...punk rock ve protest şarkılarının... ...bir karışımından yapıyor politik, siyasi ya da romantik temaları da işlemekte. Kendisi 1957'de bugün doğmuştu. Ona da bir günaydın diyelim. Dün doğmuştu, pardon. Bir günaydın diyelim. Bir günlük bir gecikme ile biri Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetede 842 saat. Devam ediyoruz Bu Türkiye Bazı bakanların da şey söylemesine rağmen Terör Ve bu saldırılar azalıyor Demesine rağmen hiç öyle değil New York Times'da Associated Press'ten Burhan Özbilici imzasıyla Bir derleme yapmış ki e, Müthiş bir şey yani 2015'ten beri 400'e yakın insanın öldüğünü majör saldırılarda sadece ülkede 380'in üzerinde tespit ediyor. Türkiye'nin pek çok güvenlik tehdidi altında olduğunu. Yani IŞİD'in Suriye'de ve Irak'ta aynı zamanda Kürt gruplarının da Türk devletiyle yıllardan beri saldırıda olduğunu söyledikten sonra da bir grafik çıkartmış İstanbul'da. Yani belli başlı... 4-5 ilkesinde, ilinde ve şehrinde iki saldırıları toparlamış. İstanbul'da 5 saldırı, en az 113 kişinin öldüğünü. Ankara'da 4 saldırının en az 166 kişinin öldürüldüğünü söylüyor, öldüğünü. Ki bu Bu sayı da artıyor. Diyarbakır'da 3 saldırıda 15 kişinin Gaziantep'te 1 saldırıda 50'nin üzerinde Belki de 55 kişinin öldüğünü Suruç'ta da tek bir saldırıda 32 kişinin öldüğünü söyledikten sonra da Haziran 2015'ten bu yana olan saldırıların bir dökümünü çıkartmış Yani 5 Haziran'da Diyarbakır'da iki ölü. Suruç'ta 20 Haziran'da 32 ölü IŞİD. Birincisi bilinmeyen. ikincisi IŞİD. Üçüncü gene IŞİD'in 10 Ekim'de Ankara'da barış gösterisinde 107 mi oldu? 100 küsur oldu Ankara Garı'nda. 12 Ocak'ta İstanbul'da turist bölgesinde 10. Diyarbakır'da polis karakoluna Altı. bu İstanbul'daki de gene IŞİD'di sonrası Kürt militanlar diyor 15 Şubat'ta askeri konvoy Ankara'da 28 ölü Kürt militanlarının yaptığı gerçekleşti 13 Mart'ta bir bayağı Şehrin ortalık yerinde bir alanda 37 kişinin gene TAK olduğu tahmin ediliyor. Gene TAK da şeyi üstlenmiş Kayseri'deki saldırıyı da. Bu da yeni bir haber. Askerlerin bulunduğu otobüse yapılmış olan saldırıyı. Evet komandoların. İşte Nusaybin'de, İstanbul'da, Nusaybin'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ömerli'de, İstanbul'da, Antep'te, İstanbul'da. Yani Beşiktaş'ta stadyumda, Gaziantep'teki düğün baskınında, Kına gecesinde, İstanbul'daki büyük hava limanı saldırısında işte birinde 44, birinde 50'nin üzerinde, bir stadyumdaki polislere yapılan iki saldırıda 44 kişinin, Kayseri'de askeri personeli hedef alan 13 kişi. Ve Ankara'da da Rusya, Rusya Büyükelçisi'nin bir kişinin öldüğü ama kendisinin de öldürüldüğünü sayesinde iki kişinin, polisin. Böyle bir 400'e yakın hesap çıkıyor. Çok ağır bir durum. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise taleplerde haklı olunduğundan söylemiş, bahsetmiş. Haklısın, talebin de haklısın. Bu dediğinizde haklısınız demiş. Daha konuşmasının başlangıcında kendisini mecliste köpek istemiyoruz sesleriyle karşılaşan, karşılayan... Kişilere. Vatandaş mı? Diyemek lazım. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. ki. Belki vatandaş değil. Yabancı bir ülkenin ajanı olamaz mı? Gelip böyle. Mecliste köpek istemiyoruz diye, Türcü bir ajan olamaz mı? Aynı zamanda idam da istiyormuş bu kişiler. Bir diğer taraftan da idam isterük diye şeylerde ellerindeki babadan kalma pankartları da var. Dededen kalma. Evet bir durum var aslında. İdam, yani Murat Belge'nin... Son yazılarından birinde belirttiği gibi bir idam şehveti diye nitelendirilebilir ancak boğazlarından salyalar akarak idam isteyen işte ölüm isteyen idam nereden geliyor? Arapça adem yani yok olma yokluk hali yok edilsin diyorlar insanlar. İşin içinde bir de türcülük girmiş işte mecliste köpek istemiyoruz seslerini de ilk defa duyuyorum. Evet. ve O da olacak diyor. Mecliste köpek istemiyoruz. Mecliste köpekleri istemiyoruz diyen de haklısınız diyebiliyor. Ee, Ankara'daki saldırıyla alakalı da konuşmuş. Ee, ve demiş ki o namussuzlar uçakla helikopterle vurmaya kalktılar. Ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşamki Kalleş'te geldi. Ülkemizdeki bir yerde Rusya'nın temsilcisini ülkemizdeki bir yer olarak bahsedilen yerde e, galiba Ankara'nın tam merkezi. yani evet. Cumhurbaşkanı, şey başbakanın İşe, ev, evle iş arasında gidip geldiği nokta olarak nitelendirilen bazı haberler vardı. O kadar merkezi bir nokta. Ee, ülkemizde bir yerde Rusya'nın temsilcisini bize emanet olan bir insanı düşünün sırtından vurdu. Sırtından vurmak kardeşlerin adaletidir, alçakların adaletidir, adetidir özür dilerim. Kardeşlerin adetidir, alçakların adetidir işte bunu yaptılar diye konuşmuş. Evet, adalet sorunu başka tabii. Meclis Başkanı'ndan da aynı şekilde İsmail Kahraman Avrasya Tüneli'nin açılışı sırasındaki konuşmada idam isteriz şeklindeki şehvet, idam şehvet peşindeki sloganlara işte bu milletin sesi demiş. Tabii şunu da hatırlamak lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlarda defaatle birkaç defa üst üste şeyi söyledi. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Öyle kalacaktır şeklinde konuştu. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Epey böyle net olarak Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır dedi. Hı -hı. Oysa <gülüyor> <gülüyor> ahim eski yargıçlarından Doktor Rıza Türmen'in de söylediği gibi eğer idam geçerse Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olmasına hukuken ve fiilen imkan kalmıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Konseyi'nin üyeleri arasında idam cezasını olan herhangi bir ülke yok. Ve onlar da bu şekilde Türkiye'yi kabul etmeyeceklerdir ama bu gözden kaçırılıyor meclis Başkanı bu konu hakkında böyle bir şey söyleme hakkı var mı ya da herhangi bir sıfatı var mı bu konuyla alakalı sonuçta meclis başkanı en merkezi en objektif olması gereken kişi değil mi bilmediğim için soruyorum parlamenter sistemin içerisindeki konumunu tam olarak çünkü çok değişti kendi özel e, kanaatin vesaire şeklinde açıklamaları da olmuştu bu yeni anayasada layıklık olmayacak şeklinde bir diğer taraftan Çeygovera'ya eşkıya demişti Ardından gelen tartışmaların üzerinde özür dilediğine dair çeşitli haberlerde çıkmıştı. Biraz karışık bir söyleme sahip, söyleme sahip. O yüzden bilmiyorum bunu söyleyebilecek bir sıfatı var mı? Sana Yapsık, ancak bir Nasret şeyden fikrasıya cevap verebilir misin? Ben de haklısın. Hangisinde? Hepsinde. Ee, değişiyor yani. Ee, bu şeyi de söyleyelim. Bu... Erdoğan'a dediği gibi diyorsunuz. Siz de evet. haklısınız. Siz de haklısınız. Aynen öyle Aynen. söylüyorum. Ben de onun izinden gidiyorum bu seferlik. Ben Hasrettin Hoca'nın da tabii. Şeyden de e, bahsetmek gerekiyor. Bu arada Afganistan'da da 19 kişi idam edilmiş. Çeşitli, evet. Uyuşturucu operasyonları deniliyor. Terör operasyonları deniliyor. Burada yakalanan kişileri idam etmişler. Şeyi söylemiş miydik? İdamdan bahsetmişken bu ayın başında İran'ın işadığımız Zincan'ın idam cezası onanmıştı. İran'dan bahsediyordum. Önce değiştirilmişti. İdam cezası kaldırılır gibi bir söyleşi vardı ama ondan sonra tekrar getirildi. Evet Bangladeş'te de aynı şekilde onanan bir idam cezası var. hareketül ül Cihat lideri Hanla'nın idam cezası onaylanmış 7 Aralık'ta. Çin'de de aynı şekilde tacirlere idam cezası verilmiş. Uçturucu tacirlerine. Suudi Arabistan'da casusluk nedeniyle 15 kişiye idam cezası verilmiş. Bayağı böyle raks ettiğiniz ülkelere baktığınızda hepsinde idam cezası var ve uygulanıyor gibi duruyor İran. Bir de nefret cinayetleri Suudi var. Arabistan. İstanbul'da da Suriyeli bir trans kadın kendi evinde katledilmişti. Şimdi şeye dönecek olursak bu Rus büyük ölçüsünün durumuna. Şimdi şeyden bir tek bahsetmek istiyorum. Yalnız... Demirtaş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne suikast düzenleyen polisin Davutoğlu döneminde alındığını belirtiyor. HDP eş genel başkanı Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F-tipi cezaevinden Segbis denen yöntemle Mardin'de yargılandığı davanın duruşmasına katılmış. <gülüyor> Büyükelçi Andrei Karlova suikast düzenlenmesine ilişkin olarak da dün Ankara'da bir suikaste kurban giden Rus Büyükelçisi'ni öldüren kişi Ahmet Davutoğlu döneminde işe alınmış bir polis memurudur. Rus uçağının Türkiye-Suriye sınırında düşürülmesi talimatını veren kişi de Ahmet Davutoğlu'dur diye konuşmuş. Ülke ülkemiz kaosa sürükleniyor e, demiş. <gülüyor> Ve 600 fezlekeden 500'e yakını da FETÖ'lü, FETÖcü savcılardan demiş yani. Hakkımızda hazırlanan 600'e yakın fezlekenin 500'e yakınını FETÖ'den tutuklu savcılar tarafından hazırlanmıştır diye bir garabete dikkat çekiyor. Hatırlanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi oğlu Bilal Erdoğan savcılığa çağrıldığında oğlum ifade vermeye gitmeyecek demiştir. MİT müsteşarı Hakan Fidan İstanbul savcılığında ifadeye çağrıldığında dönemin başbakanı Erdoğan Hakan Fidan ifadeye gitmeyecektir demiştir diye hatırlatmış kendileri. Bundan dolayı içeride ifadeye gelmediler diye. <gülüyor> Bu arada şey Davut, Davutoğlu'nda da aynı zamanda çok özür dilerim. Davutoğlu'nda aynı zamanda darbe komisyonu tarafından sorulmuş olan sorular vardı. Hazır ondan bahsetmişken de devam edelim. Orada da mesela Rus uçağının düşürülmesi hadisesiyle alakalı çeşitli sorular da sorulmuş ve Davutoğlu zamanında dediniz ya Rus uçağının düşürülmesi hadisesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote etmek üzerine FETÖ bağlantılı kadrolarca düzenlenmiş manipülatif bir vaka olduğu yönündeki iddialar hakkında kanaatiniz nedir diye sormuşlar. Yani bilmiyorum. Davutoğlu'na mı? Davutoğlu'na sormuşlar. Yazı ne olarak? cevap vermiş? Valla daha önce bir cevap vermişti emri ben verdim demesine dair Rus uçağının düşürülmesiyle ardından yaptığı açıklamada burada bir art niyet var. ...benim o anda emir vermem mümkün değil... ...ihlal yapan uçaklara... ...angajman kuralı uygulanır şeklinde konuşmuştu... ...belki aynı şeyi söyler... ...ya da Davutoğlu yerine versinler... ...ben doldurayım haberleri baka baka... Evet, ...yaptı tabii. açıklamaları baka baka... ...şeyden çok küçük ama ilginç bir not var... ...onu da söyleyeyim... ...Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde... ...hakkında açılan davanın... <gülüyor> ...bugünkü duruşmasına... ...yani dünkü duruşmasına... ...Demirtaş... bis aracılığıyla katıldı demiştik ya... Evet. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve Avukatları da izlemiş Duruşma sırasında ve ara verilmiş Neden duruşmaya İhtiyaç mı olası Evet ezan okunuyormuş çünkü <gülüyor> Demirtaş Mahkeme başkanından ezan sesi geldiğini Ve mümkünse ezan için ara verilmesi istemiş. Falan işte. Mahkeme başkanı da duruşmaya ara verip Dışarı çıkınca hoş bir şey olmuş İlginç HDP eş genel başkanı Segbis üzerinden duruşmayı izleyen HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan'la sohbet etmiş. Ve Aslan'a mecliste tek bir kişi bile kalsanız meclisi terk etmeyin. Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında yasanın size tanıdığı bütün hakları kullanın demiş. Cezaevinde her gün ilaç aldığını ve tansiyonunu ölçtürdüğünü de söylemiş ve 5,5 kilo verdiğini de söylemiş. Bu da sağlıklı bir şey. Şimdi, evet, ya, Aynı zamanda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ni kabul ettiği iddianamede İdris hakkında, e, HDP Grup Başkan ve İdris Bolüken hakkında örgüt propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından 10 yıla yakın 10 yıla kadar hapis cezası isteniyormuş. Barikönü'nün yargılamasında 21 Aralık günü de Elazığ'da başlanacakmış. Bu da Doğan Haber Cansı'nın haberi Cumhuriyet Halk evet. tarafından seçilmiş 12 milletvekilinden biri tutuklu olan ülkemiz kaosa sürükleniyor demişti Demirtaş'ta ve büyük bir oyuna getiriliyor. Ben şahsen yargılamanın esasına gidilerek savunmamın alınmasını istiyorum demişti bu konuda da. Şimdi şeye de kısaca göz atalım. Baskın oranın... 24'te çıkan bir yazısı var. Rus Büyükelçisi suikastinin öğrettikleri ve hatırlattıkları diye önemli noktalara değiniyor. Kısaca bakacak olursak Rus Büyükelçisi öldürüldü. Katil bir çevik kuvvet polisi diyor. Bir yabancı Büyükelçisi'nin bir metreden bir resmi polis tarafından öldürülmesi görülmemiş bir uluslararası skandal. Normalde hiçbir devlet böylesine bir işin içinden öyle kolayına sıyrılamaz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı <gülüyor> sıyrılmış vaziyette. Çünkü bir, Rusya hiç mesele etmeyecek zaten etmiyor. Zira Batı blok, blokunu bölmek için bugünkü Türkiye'den uygunluğu bulamaz. İki, suikast PKK'ya ihale edilemeyeceği için hemen büyük bir memnuniyetle FETÖ'ye ihale edildi. Kanıt Katil Fetullahçıların körfez dershanesine gitmiş. Böylece Erdoğan'a tırnak içinde madik tırnağı kapat, atmaya kalkan Fetullahçıların hanesine bir çizik daha atılmış oldu. Ve üç, ama en önemlisi FETÖ'cü diye kesip atınca, katilin AKP'nin özellikle 17-25 Aralık skandalinden sonra emniyete doldurduğu ve sur duvarlarına o sloganları yazan, parantesi kapattım. İslam Türk sentezi militanlarından bir resmi polis olduğu unutturulmak isteniyor. E, emniyete doldurmak derken katilin polis okulu yıllığı fotoğrafına bakın. Diğer mezunlarınki gibi bir panonun önünde çekilmiş. Üzerinde fo fotosu çekilenlerin çekilenin adı, memleketi, doğum tarihi vesaire yazan bu panodaki büyük ambleme dikkat edin. Osmanlı Ocakları ambleminin tıpkısının aynısı. Tek farkı kırmızı bayrağı sağda değil solda olması. Bu amblemi taşıyan pano önünde bütün mezunlar fotoğraf çektiriyor olmalı çünkü başkalarının fotoları da var. Genç polisler böyle yetiştiriliyor diyor. Önemli bir nokta bu. FETÖ'ye bir çizik daha atmak derken diye devam ediyor oranın yazısı. Nazi Almanya'sında her şeyin Yahudilere fatura edildiği gibi bizde de her şey eskiden komünistlere yüklenirdi. Failler sorumlular aklanırdı. İlk aklıma gelenler... ...şunlar diyor... 6 Eylül, ...1955... ...Pogromu... ...olayları... ...1970... ...Atatürk Kültür Merkezi yangını... ...1972 Marmara Vapuru'nun batması... ...1978 Hamido suikastı, ...bir milletvekiliydi Hamido... ...Adalet Partisi milletvekili... ...bugün artık her şey... ...Fethullahçılara yükleniyor... ...ve failler sorumlular aklanıyor... ...2014 Soma faciasından tutun... Kayseri'deki sokak hayvanlarının zehirlenmesine kadar Fethullahçıların marifetleri fazlasıyla malum ama AKP için resmen altın madeni işlevi görüyorlar. Vaktiniz varsa FETÖ'ye bağlanarak vermiş olayların aklımda, arşivimde kaldığı kadarıyla listesini vereyim de hayret edin demiş baskın olarak. Kronolojik sıraya koymadım, biraz karışık olacak kusura bakmayın. 2007 Hrant cinayeti 2006 Danıştay baskını ve 2002 Hablemitoğlu cinayeti. 2001 Üzeyir Garih cinayeti. İbrahim Tatlıses'in 2011'de vurulması. Meral Akşener'in ekibi. 2011 Uludere katliamı. Kilisin koordinat verilerek bombalanması. 2009 Muhsin Yazıcıoğlu helikopter faciası. Devam edelim. 2011 Defne Joy Foster'ın ölümü. 2011 Futbolda Şike Olayı Son 2 Yıldaki 9 Uçak Kazası Mesut Yılmaz'ın Yüce Divan Yargılaması Azmendi Müslüm Gündüz Fadime Şahin Olayı Obama'nın Beyaz Saray FETÖ imamlığı, Gezide Saldıran Polisler 10 Ekim Ankara Garı Olayı Münevver Karabulut'un Öldürüldüğü Evdeki Kayıp 700 Avro Olayı Devam Edelim Başörtülü kadınlara kelepçe takılması, Alia cezaevinden firar, Osman Gökçe'nin Ankara Ticaret Odası seçimini kaybetmesi, Doğan grubuna 4,5 milyar dolarlık vergi, 15 Temmuz'da Öcalan'a suikast girişimi, İzmir Diriliş Kilisesi pastörü Esay Branson. Dediğim gibi bunlar benim gözüme takılanlar. Daha vardır. Fetullahçılar Türkiye'ye ciddi kötülükler yaptılar ama onlar AKP için bir altın madeni diyor. Baskınören aynı şekilde de benzer yazılara basın da rastlamak mümkün. Çiğdem Toker Cumhuriyette suikast dehşeti, suikast utançlı başlıklı yazısında da benzer çelişkilere ve şeylere değiniyor. Kuşkulu karanlık meselelere Bir Gün Gazetesi'nin manşeti de ülkemizin bugünü ve <gülüyor> geleceği açısından en kritik soru demiş. 8 yaşındaki çocuk 14 yıl sonra nasıl cihatçı oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 8 yaşında olan bir çocuk aynı yönetim 14. yılını geride bıraktığında <gülüyor> cihatçı sloganlarla büyük elçi öldüren bir emniyet mensubuna dönüşüyor. Ülke bu hale nasıl geldi sorusunu soruyorlar. Evet şimdi ara verelim. Daha sonra konuklarımız da olacak. Bir aksilik olmazsa mor ve ötesi konuk edeceğiz elemanlarından ikisini. Harun ve Burak. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz günaydın Bey. Günaydın Can. Evet. Bu sefer nereye doğru'nun cevabı ortada. Rusya'ya doğru. Evet. Rusya'ya doğru. Rusya'yı konuşalım bizde. Kuzey steplerine doğru. Evet. Soğuk. Soğuk. <gülüyor> Sağlıyorum canım. Başka çağır. Evet. Şimdi e, bu e, siyasi cinayetin e, pek çok meçhisi var. E, bir, e, yani Türkiye'nin e, içiyle alakalı, diğeri de e, dış ilişkisi ve e, ilişkileri ve e, stratejik ilişkileriyle alakalı tabii. Her ikisinde de yani hem içeride hem dışarıda e, bir cümleyle e, özetleyecek olursam e, yani rüzgarlar ekildi fırtınalar biçiliyor. Yani, e, çünkü e, yani makas değiştiren bir iktidar var. E, hem içeride hem dışarıda. Yani e, yani bu Rusya bağlantılı olarak söylüyorum. Ee, ama bunun e, karşı, yani bu makas değiştirmenin karşılığı ne? Yani iktidar ve e, Türkiye bundan ne elde ediyor? E, nereye doğru evlilir falan bütün bunlar soru işaretleri olarak önümüzde duruyor. Şimdi içerisine, içerisine bakacak olursak e, bir kere e, bu meseleyi e, şahsi yalnız kurt tabiri vardır. Yani kendi başına böyle bir şey veya işte birisi bunu kullanmış bu kadar basit bir açıklama açıkçası mümkün gözükmüyor. Zira bu katilin söylediklerinin hem Türkiye'de hem Türkiye dışında yani daha Pakistan'dan ee, Suriye'ye, e, efendim, Fas'tan, e, Malezya'ya kadar bir karşılığı var şimdi dünya'da. E, Türkiye'nin içine bakacak olursak, e, daha üç gün önce e, İstiklal Caddesinde e, Rusya e, Başkonsolosunun önünde tertip edilmiş bir nümaiş vardı. Yani tünelden Gaz kadar tıktım tıktım doluydu ve orada yani e, nümayişçiler e, Rusya'dan hesap soruyorlardı. Yani sünni cümleci dünyanın başına gelenler Halep'te e, Halep'teki katliam e, açık açıklayın çünkü Türkiye'de e, yani, iktidarın rızası olmadan e, kuş uçmuyor artık. Yani sokakta en azından nümayiş yapmak anlamında söylüyorum. Başka şeyler oluyor maalesef ama nümayişçiler Dolayısıyla e, e, bu, e, yani, bu burada bir bir bir tepki var tabanda. E, bu taban herhangi bir tabandı ki bu taban e, iktidarın oy aldığı taban. E, şimdi burada bir yani e, Halep'teki e, yani o Mus ah, Rusların carpet bombing dediğimiz yani her şeyi e Halı bombardımanı falan. evet korkmuş. Halı bombardımanı yani Grozni'de yapmışlardı hatırlarsın bana, eskiden yani Çeçenistan'da aynı şeyi yaptılar yapıyorlar ve e, e, işte yok e, merkez medya bunu manipüle ediyormuş falan gibi takım haberler çıktı de yani orası da dümdüz oldu yani ve evet. dünya kadar insan öldü. Yani bu küçültenecek bir şey değil. Bunun da burada bir yani Türkiye'de ve diğer ülke dünyada bir tepkisi var. Dolayısıyla bu yani diplomatik anlamda makas değiştirmenin içeride bir karşılığı yok. Tabii havuz medyasının dışında yani iktidarın bir dediğini yetmeyen Her dediğini Ayet kabul eden Medyanın dışında Bir karşılığı yok halkta yani Ve herkes Orada Rusya'nın Şam'la birlikte Yaptığını Bir insanlık suçu olarak Addediyor Dolayısıyla bu sosyolojik çerçeve Çok net burada Şimdi bunun bir benzeri daha vardı yine ee, unutuldu ki çok yakın zamanda cereya mesleği hatırlayacaksınız. Mavi Marmara mesleği. Şimdi o da aynı. Yani İsrail'le e, ilişkiler düzeltildi e, diplomatik anlamda. E, Mavi Marmara e, davası kadık oldu. Peki e, taban da unutuldu mu? E, tabii ki unutulmadı. Yani o dava düştüğünde orada feveran eden, bir dolu insan vardı yani orada bir vicdanlar yaralandı ee, aynı şekilde e, Rusya ile ilişkiler düzeltildi yani orada da bir makas değişikliğine gidildi peki bunun içeride bir karşılığı var mı tabii ki yok yani bu yani millet dünden bugüne Türkiye'de e, İsrail muhibi İsra İsrail dostu veya Rusya muhiri veya Rusya dostu olmadı. Olmayacak zaten. Sonuçta burada hakikaten iktidar çevresinin önünde bir, koskocaman bir, e, bir, bir soru işareti, bir dilemma, bir, bir, bir, bir, bir sorumsal e, yatıyor, duruyor. Evet, belki buna şeyi de ekleyebiliriz küçük bir parantez olarak. Yani Şanghay Beşlisi vesaire dendiği zaman ya Hı. da Şangay işbirliği örgütü dendiği zaman Çin'de de mesela işte Uygurlara yapılanlar hatta Türkiye'de pek ha mesela, çok evet yani, artık aynen yani, Koreliler evet. filan dövülüyordu mesela Çinli zanlıyla Hı. Hı. Japonlar filan geçen sene çok uzakta değil çok yakında şimdi Çine karşı da bir gene böyle bir değişik durum var pozisyon evet, değişimi var. yani şimdi yani Türkiye'nin dış politika manevraları diyelim bunların hepsi taktik manevralara esasen. bunların toplumda bir karşılığı yok ve olmayacak da yani Türkiye toplumu ee, antisemit bir toplum, ee, Türkiye toplumu Rus sevmeyen bir toplum, Türkiye toplumu Çin'i tanımaz pek ee, ama Uygur meselesi üzerinden sanır dediğiniz gibi. Çin sever bir toplum da değil yani. yani. Zaten bir araştırma var, kimseyi sevmiyoruz o da o da ayrı konu da. Öyle mi? <gülüyor> Hayır, evet. başka kimseyi sevmiyoruz. Yani, yani öyle bir araştırma çok yakın hissettiğimiz bir ülke belki Pakistan, <gülüyor> Azerbaycan, <gülüyor> e, işte yerini bilmezler senem bizi yok artık. Ah ne Şimdi e, dolayısıyla bu bu bu bu çok e, yani bu konjonktürel e, yani bir geçici günü birlik taktik bir mesele e, değil yani tarihi olarak da böyle zaten yani e, bir Moskof diye bir kavram vardı yani Moskof değil mi Evet ee, bu ve daha bu yana gelen yani Osmanlı döneminden e, gelen bir bir alerjidir bu bir, bir, bir, bir, bir, bir Rus sevmen yani Osmanlı ve zaten e, tarih girdiği bütün savaşları kaybetmiştir biliyorsun. Evet tarih boyunca da savaşmışlardır. Savaşmışlar ama bütün savaşların neredeyse hepsini kaybetmişlerdir. O yanlış bilinir. Onun için Prut'tan o, çok bahsedilir. O 1700'lerin başında bir Prut muharebesi vardır. Muhahidesi de vardır evet. Ama ondan sonra o, o kazanılır yani. O, o kazan ama arkadan da kaybedilir. Savaşın kendisi kaybedilir falan. Yani, yani Rusya e, dendiğinde e, hakikaten bu topraklarda e, bir e, e, asla olumlu olmayan bir e, bir yaklaşım, bir hissiyat, e, bir, bir, bir, bir, genlerde bir, bir bir bir hatıra vardır. Yani dolayısıyla, yani Türkiye'nin e, iktidarın taktik e, manevralarının e, burada bir karşılığı olmadığını söylemek gerekiyor. Şimdi, e, e, şimdi bu mesela Batı düşmanlığıyla. Ee, ve bu işte Avrasyacı e, lafları var ya şimdi bu e, bu Avrasyacı laflarını bu içerideki yani Avrasyacı dönüşüm diyelim bunu içerideki hassasiyete uyguladığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor yani Türkiye'de de Batı düşmanlığı var, Rusya'da da vardır biliyorsunuz. Ta Büyük Petrol veya Türkiye'deki adıyla Deli Petrol döneminden bu yana. Evet, sadece ee, Türkiye'de deli deniyor Büyük Petrol'ü. Bu arada onu evet. da belirtelim. <gülüyor> evet, ee, o, o, yani. o Batı düşmanlığı bir ortak bir, bir bir karakteristiktir aslında iki iki coğrafya arasında. Ama. Türkiye'deki Batı karşıtlığının e, cevabı veya Batı karşıtlığının alternatifi Rusya muhibli değildir, hiçbir zaman. E, e, yani tamam Batı'yı sevmeyiz ama Rusya'yı severiz demek değil o. E, her ne kadar Ruslar da Batıyla e, sorunları olsa da, yani Rusya, bu, bu bunları hep bir e, aklımızın bir kenarında tutmamız gerekiyor çünkü bu tekrar ediyorum hani birkaç kere söyledim ama çok önemli az, yani karşılığı yok toplumda bunlara yani dün, yani Türkiye toplumu dünden bu, bu bugüne Rus muhibi olma ee, yani C bu anlamda Türkiye aslında Batıya çok daha yakındı evet. Cengiz Bey çok ufak bir eklemede ben yapabilir miyim haddim olmadan? canım. Yani mi? yaş Efendim, itibariyle bu, benim, benim, beni beni aşabilecek bir konu bu. 1950 yılında ki başlayan hikayeden bahsediliyor. Aralarında Cemal Gürsel, Adnan Menderes, Celal Bayar, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve hatta Fethullah Gülen aynı zamanda Saadet Partisi'nin bir önceki genel başkanı Recai Kutan'ın da aralarında bulunduğu insanların ortaklaştığı bir dernek de varmış aynı zamanda. Bunun ismi de Komünizmle Mücadele Derneği. Yani Türkiye'ye, Türkiye siyasetine şekil veren, Türkiye'deki şu andaki halkın yani politik zaten. algısını şekillendiren bir dernek aynı zamanda bu. <gülüyor> Rus sevgisinin aşılamaya yönelik olduğu da söylenemez gibime geliyor isminden bak ismine bakıldığında. Evet, ben yani ondan hiç bahsetmedim yani Türkiye'deki e, Rus e, karşıtlığı, Rus antipatisi e, soğuk savaş döneminde komünist antipatiye dönüşmüştür bir kere yani. Tabii o üzerine Kürsü dersleri verilir yani Türkiye'de Türkiye'de ne, ne yanlış yapılsa e, Yani kötü, Yanlış giden ne olsa e, Hangi Melanet e, Ceryanetse e, ardında e, Komünizm bulunu e, Yatardı 6-7 Eylül olaylarında mesela 1955'te e, ilk önce gidip işte aziz nesneleri yani e, usual suspect denir, malum e, şüphelileri toplamışlardır yani 6, 6 Eylül gecesi 6 Eylül 1955 gecesi de Bursa'da bir yani e, dolayısıyla bu, bu kolay kolay değişmez bütün bunlar yani şimdi içerisiyle alakalı e, gözlemlerim bu bu e, cinayet sonrasında tabi işin bir de çok önemli bir e, dış politika ayağı var. Şimdi bu, bu da e, e, yapan atılacak bir şey değil. Yani burada buradaki e, makas değişikliği çok önemli. E, ve e, yani şu 24-48 saat içerisinde bir dolu şey oldu şimdi. Ama bunun evveliyatı var. Bu evveliyatı da e, bu uçak e, düşürülmesi sonrasında işte birkaç ay önce getirilen nedamet yani dinlenen özür af, mektup şu bu falan yani ilişkilerin tekrar düzeltilmesini amaçlayan diplomatik adımlar. Şimdi bu zaten öldürülen büyük her iki dönemi de biliyor. Yani hem kriz dönemini biliyor çünkü epeydir Ankara'da yani o biliyor. Hem iyi, iyi dönemi biliyor veya yani ilişkilerin düzeldiği dönemi biliyor. Şimdi e, burada e, o mektup sonrasında e, e, Ankara'nın nasıl kendini e, kırılgan bir pozisyona soktuğunu görüyoruz. Yani, e, çünkü e, Rusya e, açık ve net bir şekilde e, bu e, affı NATO'ya karşı kullandı. Yani bir NATO ülkesiyle e, e, değil ediyor, iş tutuyor. E, ve e, neredeyse her istediğini e, yaptırıyor. E, karşılığında da pek bir şey vermiyor. Şimdi e, 20, e, dün biliyorsunuz e, Moskova'da İran, Rusya ve Türkiye arasında ile ilgili bir toplantı var. E, Orada Oradan başlayalım. Şimdi toplantının e, e, sonuç bildirgesi e, daha Türkiye basınında e, tam e, bir tercümesiyle çıkmadı maalesef. Ama iki tane önemli nokta var orada. Bir tanesi İran, Rusya ve Türkiye e, ileride bulunacak bir e, e, Suriye devleti, e, Suriye hükümeti ve muhalifetle e, müzakere aralarında müzakere ettikten sonra bulunacak bir e, anlaş bir e, ortak e, yani common ground ya yani prospective agreement diyor yani bulunabilecek bir anlaşmanın ortak zemin Efendim? ortak zemin evet zeminin evet bu garantörleri olacaklar diyor. Garantör evet, evet. evet bu evet. E, tabi demin sözünü ettiğin e, havuz medya diye tabir edilen e, iktidarı destekleyen medyada pek az hatta bir tek yeni şafak bizim elimize ulaşan gazetelerde bahsetmiş ondan geri kalanı yok sayıyor sabah akşam star e, ama o deminki de deminki e, yani başında söylediğim o evet. e, tabanla alakalı bu yani tab, taban <gülüyor> Tabanın böyle bir şeyi kabul etmesi, e, işte o katilin bağırdığı gibi yani e, o aynı yani ne dedi? Süniler orada ölüyor, siz de burada öleceksiniz gibi bir sloganı var, değil mi? Evet. Şimdi bu, e, şimdi bu aynı şey yani dolayısıyla yazmaları mümkün değil. Ama Türkiye, Rusya ve İran ileride bulunacak Orta e, Suriye hükümetiyle ya yani Esad yani, e, muhalefet arasında bulunacak bir anlaşmanın müstakbel garantörleridirler diyor. İki, bitmedi. E, yine aynı üçlü e, e, işit ve El-Nusra'ya karşı e, e, e, sürdürdükleri mücadeledeki azimlerini tekrar ederler ve bu iki grupla diğer grupları birbirlerinden ayırırlar. Diyor. Evet. evet. işit zaten yani herkesin ortak düşmanıydı ama e, Nusra <gülüyor> Nusra giriyor işin içine Nusra Nusra e, çok yakıştı. onun için rüzgar ek, e, ekilen rüzgarların biçilen fırtınaları diyor yani Emir Nusra'nın e, kim tarafından desteklendiği belli hatta e, bugün Nusra yani eski üçlünün yani Suudi Arabistan Türkiye ve e, Katar üçlüsünün e, üçlüsünün desteklediği ve bugün e, artık Türkiye'nin desteklemediği yani, burada da yazıyor zaten resmi olarak desteklemediği bir örgüt ve Birleşmiş Milletlerce de terör örgütü olarak e, Cengiz Bey Türkiye tarafından ya daha doğrusu Türkiye tarafını temsil eden Çavuşoğlu'nun çok ince bir e, eklemesi daha vardı muhalefet, muhalefet olarak da nitelendirebileceğimiz muhalif bir durum olarak da nitelendirebileceğimiz bir eklemesi vardı. Ama o dikkate alınmamış Zarife yanıtı olarak Suriye'de rejim muhalifler bir de dışarıdan gelen başka gruplar var. Hizbullah da var Bütün bunlar bütün bu gruplara yardımın kesilmesi lazım. Bir tarafa işaret etmek doğru değildir ifadelerini kullanmıştı. Da... Dikkati alınmamış, alınmamış değil mi? Mı? Alınmamış mı? Dikkati alınmamış. Başka bir ifadesi daha var. Demin söylediğimi teyit ediyor. Tüm, tüm Suriye'de geçerli olacak. Ateşkesin Nusra ve işini kapsamayacağını söylüyor hmm. ee, Çavuşoğlu. Dolayısıyla yani burada burada e, yani işte bu dünkü toplantıdan başlarsak, gebe geriye doğru gidersek e, Türkiye'nin artık e, bir bakıma Rusya'ya olan gebeliğinin hat safhada olduğunu görmek mümkün ve bunun karşılığında ne elde ediyor e, diye sorarsak neredeyse hiçbir şey şimdi bir kere bir doğalgazda bir indirim meselesi vardı o, e, o mı? Hayır, olmadı. Domates satışı gerçekleşti. mi? ihracatı ha, vardı. Evet, Biber, domates falan. O da tam anlamıyla olmadı. Turist var. Olmadı. Turistler gelmedi. Ve bu durumda artık ne kadar gelir, ne kadar gelmez tabii. O bir soru işareti olarak bir yerde duruyor. Vize, yani vize kolaylığı. Hmm. Türkiye, e, Rusya'da hmm. iş yapan Türkiye'lere vize kolaylığı meselesi var. O da olmadı. O da, ee, o da olmadı. Ve şimdi bunlar olmadığı gibi e, hani, başka şeyler de olmadı mesela şu son e, e, olayla cinayetle alakalı olarak e, e, Rusya'nın e, bütün e, talepleri kabul edildi bir de Rus heyeti gelip yani, burada soruşturma e, da yapabilecek artık galiba 18 kişi zaten şeyde otopside filan bulunmak üzere 18 kişilik dev, dev bir heyet gelmiş şimdi heyet geldi otopsiye girdiler. Ee, hem e, ülkelçinin hem katilinin otopsisine girdiler. Olay yerine de gitmişler. Olay yerine gidildi. Olay yerinde istedikleri gibi araştırma yaptılar. Heyetin bir bölümü naaşla beraber döndü. Ee, gazetenin biri de maaş yazmış. Hürriyet galiba. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar hata olur. Yani. Olur gibi yani onlar da şaşkınlığında bir bölümü de kaldı. Bir bölümü de kaldı şimdi. Burada çok önemli bir nokta var. Türkiye yıllardır bu Avrupa Birliği uyumu çerçevesinde İçişleri Bakanlığıyla diğer bakanlıklar arasında bir Avrupa Birliği'nin diğer İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliklerine çok soğuk bakardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başına bir Ankara'da büyükelçiliğe saldırıldı. Orada bir ortak soruşturma talebi geldi. Ee, biliyorsunuz o reddedildi. Çünkü işte Türkiye'nin kendi işi bilmem ne falan filan. Ee, Birleşmiş Milletler'den bugün e, dün e, bir karar çıktı e, hemen topladığı bir, e, Güvenlik Konseyi Rusya biliyorsunuz. O çıkan kararda e, Türkiye'nin e, Viyana sözleşmelerinden eee e, Neşet eden Doğan e, sorumluluklarını yani e, dış temsilcilerle ve, yani şey, ülkesindeki yabancı diplomatları korumakla ilgili sorumluluklarından e, sorumlulukları hatırlatıldı Türkiye'ye. Yani sen bu işi yapamıyorsun dendi. Ondan bütün bunlar oldu ve Türkiye sus gitti Moskova'da e, daha hala Türkiye'ye çevirmemiş olan o bildirinin e, altına e, i̇mzayı attı ve dediğin gibi e, Tabanda bunun e, Tabanda bundan kimsenin Tabi haberi yok evet. Şimdi bu bağlamda e, e, Bu e, resim, e, Yani bu iki bağlamda Yani Türkiye'nin içi ve Türkiye'nin e, dışı yani şey Rusya ile olan ilişki e, Ve Yani nereye doğru Rusya'ya doğru dedik başında Şimdi bunun ee, e, ya bu ikisini e, verilen resmi e, tepki e, anlamak için e, hatırladığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Neydir resmi tepki? Efendim bu cinayet Türkiye ile Rusya'nın yeni ilişkisini bozmak üzere tertip edilmiş bir oyundu. Provokasyon, Peki. evet. Provokasyon denli, CIA denli. Ruslar da bunu daha tabii tabii tabi, öyledir canım dediler. Ruslar ama da tabi, şey demiş zaten, parlamento başkan ve NATO e, örgütlemiş olabilir demiş biri. Şimdi, tamam da Rusya'nın, yani ama şöyle bir şey var, yani Rusya'nın diplomatik e, ustalığını hatırlayınca yani ilişkilerin Böyle böylece bozulacağını veya bozulabileceğini düşünmek abesle iştirgaldir. Yani. Aynen öyle. Baskın oran onu yazıyor zaten. E, tabii ki tam tersi yani bu burada artık herkes aşağı yukarı yani bu, bu bu konulara hakim olan herkes bunu söylüyor. Yani böyle bir şey Amerika yani Rich Rus, bunu söylüyor aslında bir bir bir şekilde. Evet, yani evet. olmaz olmaz merak etmeyin çocuklar diyor. Bozulmaz diyor çünkü çok daha büyük bir orman var. Biz ağacı görmüyoruz. Sadece ormanı görüyoruz. O ormanda Türkiye'yi NATO'dan çekip çıkarmak, koparmak falan. Veya batıdan işte bu ambargolar ve kötü ilişki dolayısıyla intikam almak falan. Şimdi bu çerçevede Türkiye son bitti vaktimiz doldu ama yani Ankara ve Türkiye genelinde yani devlet hakkından bahsediyorum. Bu Makas değiştirmeyi nereye kadar götürür? Şimdi bu, bu çok büyük bir soru işareti. Çünkü yani bu NATO ilişkisini e, önümüzdeki dön dönemde e, etkiler mi? Nereye kadar etkiler? Çünkü artık e, NATO ile olan ilişkiler de bu sıkı fıkı İran ve e, Rusya ilişkisinde. E, Halal görüyor tabii sonuç itibariyle bu üç ülke bir tanesi NATO ülkesi diğer ikisi NATO'nun can düşmanı olan ülkeler veya e, yani karşılıklı bir rusumet var yani ne kadar da işte e, İran'la bu nükleer anlaşma imzalanmış olsa da öyle değil mi e, şimdi böyle bir e, o e, durum mu Türkiye nereye kadar taşıyabilir yani diğer stratejik ilişkileri bağında bu açıkçası belli değil ama bir e, e, yani Batıdan Batısızlaştırma veya Batımlaşmanın aksi olarak bat, Batısızlaşma veya Batısızlaştırılma e, sürecinde olduğumuzda e, kanaatimce çok açık Cengiz Bey son bir soru sorabilirim çok kısa retorik bir soru olacak müsaade ederseniz. Şöyle evet, bitti tamam ama orada. tamam buyur. Ee, şimdi bu makas değiştirmenin o kadar kolay olabildiğini görebildik Ruslere yapılmış olan siyasette. Yani geçtiğimiz sene bugünlerde garip galiba geçtiğimiz sene bugünlerde galiba savaştan bahsediyorduk, savaş durumundan bahsediyorduk Rusya'yla bu uçak düşürme evet. vakası yüzünden ve bir anda değişilen makasla beraber Rusya'yla beraber gayet paralel yürütülebilen bir siyaset aşamasına da gelindi. Aynı durum acaba Avrupa Birliği ile de olabilir mi? Yani bir açıdan baktığımız zaman bu kadar kolay makas değiştirilebiliyorsa umut etmekten vaz mı geç, geçmememiz mi lazım bu ilk aşamada birisiz seyahat ikinci aşamada da tam bir başka kısmını. şeyler hissediyorum tabii bize can konuştu Vize can. can güzel. Ee, şimdi Rusya ile olan makas değiştirme ben tamamen taktik olduğunu ve stratejik bir ikbali olmadığını düşünenlerdenim. Hı hı. Ama diğer taraftan bunu yaparken diğer esas ilişkilerle yani daha, daha gerçek anlamda stratejik olan ilişkiler öyle zedeleniyor ki ee, onlara geri dönmek mümkün olmayacak. Yani hakikaten Hı. bir değerli yalnızlığa veya e, aslında değersiz yalnızlığa doğru gidiliyor. Ya yani, Rusya ile bu kadar iş tutarken diğer taraf, diğer taraf da bunları not ediyor tabii yani bu batı. E, e, şimdi orada da yani öyle artık e, ay, bu Türkiye ile olan ilişkimize çok yazık oldu ki Türkiye'ye en yakın olan e, liberaller e, solun bir bölümü, e, yeşiller falan tamamen o dehteri kapatmış Evet peki bunu konuşacağız tabi de ama bir, bir yerde duruyor tabi sen merak etme evet. evet, seni e, şeyle uğurlayacağız ama sen dinleyemeyeceksin e, Balalayka eşliğinde Rus Kızıl Ordu korosundan Ey Uhnem çalacağız. Tabi ki dinleyeceğim açık radyo canlı yayın diye bir şey var yani <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederiz. Görüşmek Aynen. üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe Bakışlar Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuklarımız olacak. Daha önce de söylediğim gibi Mor ve Ötesi grubu 23 Aralık'ta 20. Yılına tanıklık eden ünlü müzisyenlerle birlikte büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Mor ve ötesi grubundan Harun Tekin ve Burak Güven yıllardır Açık Radyoda da dostlarımız pek çok konuda birlikte işbirliği yaptık ayrıca da programda yaptılar. Şimdi onları ağırlayıp 20. Yılı nasıl? ve neden, nasıl geçtiğini 20. yılı konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Evet Açık Radyo, Açık Gazete ve biraz önce de söylediğimiz gibi konuklarımız var. Aslında konuk da sayılmazlar. Çok eski dostlarımız, programcılarımız. E, müzisyen Harun Tekin ve Burak Güven Mor ve Ötesi grubu 20 yılını kutluyor. Ama biz daha eskiyiz. Siz daha eskisiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Ömer Hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk, günaydın. Evet, ne oldu şimdi? 20. yıl nasıl geçti? Valla hızla geçmiş oldu. 20 yıl yani. Ondan sonra bu vesileyle galiba Açık Gazete'deki ilk konuk oluşumuz. Evet. Yani biz bu 20 yıl boyunca Açık Gazete'yi dinledik ama buraya Açık Gazete'ye gelmek için 20 yıl gerekti üstümüzü ancak ispat ettiğimiz hissediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz, ...biraz tecrübe ...tabi... <gülüyor> ...abi ne olsun işte biz... E, ...bir de baktık öyle olmuş yani aslında... ...külliyatı yayınlayınca fark ettik daha... çok. işte bu açık radyonun... ...mesela adının geçtiği... ...daha mutlu olamam... ...2001'de yayınlanmış... ...radyo açık dedim line'ında bahsedilen şey... ...genel bir radyo değil burası yani... <gülüyor> 15 yıl olmuş onun üstünden. İşte başka bir şey bakıyorsunuz. Dünya yalan söylüyor. Canbaz bir derdin var onların üstünden. 12 yıl geçmiş falan. Dolayısıyla saymaya başlayınca insan kendini... Ya öyle değil. <gülüyor> Daha iyi sayanlar var Ankara'da yani ama... Biz de sayınca böyle ya 9 kaldı mı 9 falan derken buluyoruz kendimizi. O yüzden çok fazla da saymamaya çalışıp... 20 yılda ne yaptıysak onları 2 boks set halinde yayınladık. İkincisi de bugün çıkıyor. Toplam 89 şarkı kaydetmişiz. 7 stüdyo albümü. İşte bana göre bine yakın çocukların daha ihtiyatlı yaklaşımını 800-700 arası konser yapmışız ondan sonra ve yapmaya devam ediyoruz bunları. Dolayısıyla 23 Aralık zorlu performans sanatları merkezindeki konsere geliyor olay. Evet anladım. bunların bir kısmı da yurt dışında da uluslararası konserlerde tabii. Evet. Onu da önemli belirtmek lazım. Almanya turneleri var birkaç tane. Bir, i̇ki tane Amerika turnesi var. Bunların hepsi de son 10 yıl içerisinde olmak üzere. Bir de tabii Eurovision canavarı var yani o, o da o sayede de hiç olmayacak şeyler yaşadık yani. Beyaz Rusya'da festivale katıldık Belarus'ta da yani. Hmm. Mesela normal değil. <gülüyor> Veya Makedonya-Arnavutluk arasında karayoluyla gidip işte o dağları atlattığımız için şükrettik falan. İşte Portekiz'e gittik yine de sıfır puan aldık. Onlardan filan gibi <gülüyor> böyle bir, bir line, bir, bir bir sıra deneyim de orada var. Yani bir 19 ülkeye filan e, gitmiş olduk. 20 belki de ülkeye. Evet yani ben de onu sormak istedim. Yani bayağı ciddi bir uluslararası e, deneyim <gülüyor> ve belki oralarda da e, izleyici ve tırnak içinde hayran durumları nasıl? Yani oldu özellikle işte 2008 revizyon sonrasında. Haberimiz yoktu. Birçok ülkede fen kulüpler kurulmuş. <gülüyor> Bunlardan en e, ilgilisi, meraklısı ve yoğun olarak e, bizi takip eden, üye say sayısı en fazla olan da Rus hayranlarımızdı. Dost ve kardeş evet, Rusya'nın. E, evet, bugün konumuz zaten evet, buydu açık evet, gazeteydi. Sevgili Cengiz Bey'e de selamlarımız olsun. E, gelirlerdi, hiç olmayacak yerlerdi. Sapanca'ya mesela 20 kişilik bir e, Rus e, fen grubumuzun geldiğini hatırlıyorum. Ee, ...ve daha birçok yeri... Ee, ...onun dışında... ...aralarında yargıçlar falan da olurdu fakat bizi dinlemeye gelirlerdi yani yanlış olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte Yunanistan'da hatırlıyorum, İspanya'da hatırlıyorum... Ee, ...o dalga tabii biraz söndü... ...çünkü bunların bir kısmında gerçekten bir Eurovision e, faneti insanlar var... Onla da alakalı ama öyle bir yurtdışı şeyi oldu. Hala da var. Ee, gidiyoruz, geliyoruz. En çok e, seyahat ettiğimiz yer Avrupa oldu. En çok da Almanya oldu. Ee, şimdi 23'lük konserden sonra 25'inde Berlin'de yine bir çalmaya gideceğiz. Hmm. Orada da e, çoğunlukla dinleyicilerimiz Türk olmakla birlikte. %60'a 40, %70'e 30 e, yabancıların Almanların da geldiğini görüyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor doğrusu. Özellikle... ...Hanofer'deki konserde hele bir Japon gelmişti bir kere. O efsanevi bir andı. Siz nereden geldiniz diye. Özel olarak çünkü orada biz tekrar o 90'lardaki halimize dönüp... ...böyle izleyiciler de çok... ...siz nereden geldiniz falan diye teker teker biz onları daha çok merak ettiğimiz anlar yaşanıyor. Şey oldu... ...bir de Ukraynalı bir grupla düet yapmıştık bir tane. Onu da sayalım bu uluslararası şeylerde. Druga diye. Evet. Çok enteresan çalışmaydı o da bir tane klibi de var klipte de, e, benim, benim deli profesör gibi göründüğüm net net bir klip yani öyle şöyle yana doğru saçlarla falan <gülüyor> <gülüyor> işte böyle 20 yıl peki bu şeyde e, T24'te gördüğüm bir yazıdan da bir ilginç bir şey var soru şey yani Habertürk'te yapılmış galiba Hı -hı. mülakat da ben T24'ten aldım yani bir sürü Türkiye'de pek çok şey özellikle gittikçe sayıları artan böyle işte suikastlar şunlar bunlar acı olaylar var ve konser ve gösteriler de erteleniyor. Buna nasıl bakıyorsunuz diye e, soruyorlar ve ben de e, bizim yaptığımız şey eğlence değil ki diyorsun sen Harun ve biz müzikle uğraşıyoruz ve bu bizim sanatımız ve işimiz aynı zamanda da hobi değil yani müzik yapmadığımız zaman aç kalıyoruz zaten diye. Bütün müzisyenler adına konuşuyor. O, onun karşısında da yani müzik zaten hayatın her alanını kapsayan bir şey. Dolayısıyla bizim ilk tepkimiz iptal etmek değil. Ne öneriyorsun diye soruyorlar. O cevabı da tekrar burada konuşalım birazcık. Yani işte her ilde, her ilçede, her me, ne bileyim hem mahallede birer sahne kurulup isteyen herkesin müzik yapmasını öneriyoruz biz aslında. Hatta işte Bingöllü Müzisyenlerin Ege'de, Trabzonlu'nun Diyarbakır'da, işte evet. Adanalı'nın Ordu'da çaldığı. Yani birbirimizi duyabilecek tek mecra orası kaldı aslında hatta büyük ihtimalle. Yani müzik dışında böyle bir ilişkinin kurulabileceğini zannetmiyoruz. Ve şifa bulabileceksek eğer hani illa başka bir dilden konuşacaksak eğer birlik ve beraberliğimiz diye bir şey kaldıysa ve onu korumak istiyorsak onu da sadece müzikle yapabiliriz. Evet. Bu çok önemli bir konu yani bu aynı söyleşide e, muhabbet edemiyoruz diye yani genel olarak içimize kapandık demişsin Harun ve birbirimizle kavga etmeye başladık muhabbet edemiyoruz diye çok önemli bir bence bir kavramı vurgulamışsın. Yani tabii ki yaz tutacağız ama bir yandan da futbol maçları diziler devam ediyor bankalar açık bakkal açık. Aslında hiçbir şey kalmasa da müziğin kalması lazım çünkü şifa demin dediğim gibi. En son en son durdurulması gereken şey müzik yani bankalar kapanabilir, bakkal bile kapanabilir. Evet. Evde biraz bir şey vardır da müzik durduğu zaman biz yapıyoruz diye söylemiyorum yani gerçekten başka bir şey demek o yani yaz tutmanın ötesine geçen bir motivasyon görüyoruz biz burada bir de yani insanlar duygularını bir şekilde ifade etmesinler insanlar bir araya gelmesinler hatta yani yer yer kızla erkekli bir araya gelmesinler yer yer üniversitede bir araya gelmesinler bunların hepsi alt alta yazıldığı zaman bizim bizden ibaret bir sorun değil bu yani sesi çıkmayan bir yer oluyor burada. sesi yok yani evet, çok, çok önemli bir şey bir de bu muhabbet meselesine son derece önem veriyoruz naçizane yani bu empati ve yani dar e göre bile e, da işin evrimin temelinde yatan şey insanı ve büyük primatları ayakta evrim ayakta kalmaya sevk eden tek şey dokunmak birbirine ve empati yani aş, başka türlü yapamıyor insan ne dişi var ne kası var ne hızı var ne iri cesameti var <gülüyor> ama ile bunu halledebiliyor. Bu muhabbet meselesi fevkalde önemli. Sizin de, grubun da ayakta bunca zamandır bu şekilde diri kalmasının temel ne? nasıl yorumluyorsunuz? Aslında tam geldi. Müzik ve muhabbet. Yani e, klişe gibi olacak ama evet. sevgi ama öncesinde saygı karşındakini dinlemek. Bu aynı zamanda bizim ...müzikal ve aynı zamanda kişisel gelişimimiz için de önemli bir şeydi, bir yolculuktu. Oradaki bizim sabırlı olmamız, birbirimize karşı olan şeyimizi kaybetmemiz, ilgimizi, sevgimizi. Bizi de geliştirdi, müziği de geliştirdi. Bir de interaktif bir vaziyet zaten. İşte müziğin gücü, insanlarla bir aradayız, oradan habire şifa buluyoruz. Ortamın ne olduğu belli yani, her şeye rağmen hala sizlerden de biraz güç alarak... E ...fazla kararmamaya çalışıyoruz, ne yapacağız yani? Evet, çok mesela Kerem'le e, aynı söyleşi de... ...Kerem Özyeğe'nin söylediği de... ...bazen kendimi yandan gibi hissediyorum demiş... ...yani uyuşmazlık olduğu zamanlarda... ...herkesin bir fikri oluyor şarkı yaparken... ...üç fikir bayağı mücadele ediyor aslında... ...ama aklın yolu en iyi olanı buluyoruz bir şekilde... ...en kötü ihtimalle açık oylama yaparız... ...öyle ilerleriz, herkes kendi fikrini ifade eder demiş... Bu çok önemli işte muhabbete ve empatiye ve demokratik bir yaşam tarzına da işaret ediyor. Şimdi ben de başka bir şey geldi aklıma. Size küçük bir mini sürprizimiz var. Aa. Evet. Ee, bu uh, Ron Howard'ın Eight Days a Week. Ben bir... Şifa bulmaz bir Beatles hayranı olarak ilgiyle izledim bu 1962-66 yılları arasındaki The Touring Years ha. filmi. Kerem e, de gitti ben gidemedim. Belgeseli e, bu çok ilgi çekici bir bir bölümü de vardı. Beatles'ı bunca yıl ayakta tutan şey nedir sorusuna. ...çeşitli küçük cevaplar veriyorlar. Oradan bir dakikalık bir bölüm dinleyelim sonra konuşmaya devam edelim. Süper. Beatles, year, national limelight. What about the reports that you guys are nothing but a bunch of British Elvis Presley? It's not true. It's not true. <laughs> <laughs> you know This mania was so much pressure. There's no one switching off. You're on 24 hours a day. I always like singing help because I meant it. It's real. We were kids. We were all pretty scared. It was just circus. The music wasn't being heard. We all started to get pretty fed up. Can't Go On Forever has four clean little mop tops saying She Loves You. We were looking for somewhere new to go. I read the news today, oh boy. You were normal and the rest of the world was crazy. It was evolving. It was changing, and we changed with it. The, the Beatles was this unit. You know, we looked after each other, really. Have so it was like the strength of a union. We had each other, and we brought that to the music. Top British group, top records of the year, the Beatles! there's Evet bu Ron Howard'ın Eight Days a Week belgeseli yeni yapıldı 1900 yani 2016'da çıktı ve bence çok çarpıcı şeyler de içeriyor ama en parça eee ilgi çekici parçası Biraz önce dinlediğimiz yani biz birbir, birbirimize bakıyorduk. Birbirimize dokunuyorduk. O yüzden kalabildik bu korkunç tempo içinde. Ha, bir an bile boş olmayan turnelerden ve başka bir şeyden diyor. Ya onların tabii temposu biraz farklıdır. Bütün dünyadaki bütün gruplara göre. Çünkü işte geri kalan her şey nasıl derler işte baha yapılan dipnotlardır. Beatles için de aynısı söylenebilir yani ama... Bir de şöyle bir şey var... ...dinlerken onu düşündüm... ...onlar da bir grup sonuçta... ...yani evet. ve de... ...bir grup kendi hikayesini anlatırken... ...ister istemez bir romantizasyon... ...mutlaka içeriyor bu... ...yani... Biz birbirimize bakardık falan diyen yani Paul McCartney'i böyle mesela bir saat sonra John Lennon'la böyle abuk soğuk işiyle ilgili kavga ederken Tabii. düşünebiliyorum. Ama ayakta Ama... tutan unsuru da doğru tespit ediyorlar bence. Bu muhabbet olmadan Muhtemelen. olamıyor. Çünkü yani ve bunu müziğe de taşıdık diyor Ringo. Biz birbirimize aittik diyor. Yani we had each other and we brought that. To the müzik demiş mesela. Kimya en önemlisi bence orada duyduklarımdan. Evet. Yani grup kimyası e, hiçbiri birbirine benzemeyen e, grup kimyalarından bahsediyoruz. Yani her grubun ayrı bir şeyi var. Bizimki de çok Evet, sihirli bir özel e, özel bir kimyadır. şey bize göre bir mesela. Bir çünkü içinde onun işte aynen bütün bu zamana yayılan hem uyum uyumun bir yolunu bulmuş oluyorsunuz. O yol çatışmayı da İçeriyor yani çatışmaları nasıl sonuca bağlayacağınızı da içeren bir yol. Ondan sonra birlikte nasıl karar vereceğinizi bir yere bağlamış olmanız gerekiyor. Evet yani gene Burhan'ın da dediği <gülüyor> biraz önce söylediği gibi çok banal görünmekle beraber aslında her şeyin temelinde olan bir sevgi ve dokunma empati duygusundan geçiyor galiba değil mi? Empati <gülüyor> <gülüyor> şu an yaptım. <gülüyor> <fazla. gülüyor> Müsaadenizle benim de bir sorum olacak. Ee, şunlar efendim. Eduardo Galeano'yu okuyoruz biz her sabah. Hatta bu kitap da bitmek üzere. Aynalar kitabı. Bundan önce de Ve Günler Yürümeye Başlamıştı kitabını bitirmiştik. Ee, ve galiba şimdi de... Kadınları okuyacağız. Kadınları okuyacağız ve Hı -hı. her parçayı e, gayet radyo dostu olan bir kitap olan e, bir yazım tarzına da sahip olan Eduardo Galeano'nun her parçasını bir müzik eşliğinde veriyoruz. Yarın da e, Ringo Starr'la Fonseca'nın bu Kolombiya'daki barış sürecine katkıda bulunmak için yaptıkları bir parçadan... Bir parçaya yer vereceğiz ve Kolombiya'daki hikayeyi anlatacak Eduardo Galeano da bize şimdiden önceden de bir teyze edelim şu anda Türkiye'ye baktığımız zaman müzik ve siyaset daha doğrusu politika doğrudan o kirlik tanımıyla siyaset değil de sokaktaki politika da aynı zamanda ne derece paralel gidebiliyor ne derece işbirliğine girebiliyor yani bir diğer baktığımız zaman benim aklıma iki örnek geliyor bir grup yorum üyeleri şu anda tutuklu olarak bulunuyorlar. Diğer taraftan da işte Cumhuriyet Gazetesi önünde başlatılan nöbette de Zülfü Livaneli e, arkasındaki ufak hemen orada kurulmuş olan bir orkestra ile beraber mini bir konserde düzenleyebiliyor. Kardeş türküler. Kardeş yani. beraber. E, sizin gözlemleriniz nedir müziğin e, siyaset içerisindeki şu andaki birlikteliğine dair? Yani e, siyasetle ilgili bir problem var burada. Müzikle ilgili bir problem yok. Siyasetin alanı... Ona dediğin gibi politikada da diyebiliriz öbürü seyisten geliyor çünkü evet. ama yine de işte aynı şey sonuçta diye düşünürsek alanı daralmış bir şeyden bahsediyoruz. Zaten biz müziğin siyasetle buluştuğu bir an tarif edeceksek bunun bir sürü örneği var. 2003'te 1 Mart tezkeresinin reddedildiği gün Ankara'daki Sıhhiye Meydanı'ndaki miting var mesela. Orada yüz bin ya da gerçekten belki de daha fazla insan ama hiçbir, hiçbir hesaba göre 4-5 milyon değil çünkü öyle değil yani <gülüyor> ama çok kalabalık bir kitle hep beraber savaşa hiç gerek yok söylediği bir anlar mesela <gülüyor> ee, ve de o gün akşama doğru da meclisten bir merteskesin çıkmaması var o sırada da bugünkü aslında iktidarın ilk yılıydı ve şimdi o çok daha sağlıklı bir toplum ...görünüşüydü o. Yani birileri... ...bir şey söylediği zaman bunun olup bitene... ...bir etkisi olabiliyordu Yan, ya da... ...bir yankı bulabiliyordu. Ya da... ...gerçekten bir takım şeylerde insanlar... ...insanlar karar veriyordu yani. Bazı insanların aklına bir şey yatmadığında... ...o karar çıkmayabiliyordu. Ve bunun... ...tartışılabilmesine dair bir alan vardı. Medyada, işte... ...başka yerlerde. Biz mesela dün... ...bir kanala gittik... ...ismini vermeyeyim. Bir, en büyük haber kanallarından birinde... ...canlı yayın konuğu olduk. Yani şu, bizim konuk olduğumuzun duyurulmamasından başlayan, ondan sonra maazallah bir şey söylersek diye bu, bize değil ama hani yakınımızdaki insanlara edilen bizim de duymamış gibi yaptığımız tembihlere. Ondan sonra son ana kadar band yayın olacakmış gibi davranılması vesaire ve en sonunda da 3 hani, yılda bir çıktığımızı fark ettik. Yani haber kanallarına en son 3 yıl önce çıkmışız herhangi birine. Gezi civarında. Şimdi de işte buna ve 2019'u artık bekliyoruz falan gibi. Yani bu, oysa oradan geriye sar. Ee, çok biz defalarca müzikle ilgisi olmayan konularda konuşmaya abuk sabuk da olsa zaman zaman. Yani ağzımızda torba değil ki. Gittik yani medyanın durumu ve siyasetin durumu öyle ki bunlarla... Sağlıklı herhangi bir iletişim kuramaz kimse. Müzik de kuramaz. Ne bileyim gastronomi de kuramaz. Hiçbir şey kuramaz yani. Ama evet, değil, belli ne? ki Hı -hı. müziğin evet. gücünün farkındalar ve e, müziğe baskı açıktan veya gizli olarak çok net ortada. <gülüyor> yani en sert ve çirkin örnekleri grup yorumun e, enstrümanlarının gidip kırılması, piyano tuşlarının falan parçalanması olup da ...biraz daha light ama yine aynı sertlikte olan... ...üniversitelerde her şeyden bir, birkaç fayda çıkartma politikası var zaten... ...herkesin aşina olduğu... ...üniversitedeki festivalleri iptal edip... ...orada bir şekilde bizim mesela ve benzer grupların... ...gençlerle buluşmasını engellemek, müziği engellemek... ...belki Harun dediği gibi kız erkek anlaşmasından tutun... ...orada içilecek bir bardak şarap biraya olan sıkıntı... ...bin tane şey giriyor bunun içine... Ee, bizim alanımızın bir daraltılması durumu var her zaman her şekilde ve bunun yanında da ne var evcilleştirilmiş bir müzik arzusu var ee, odalarda şarkı söyleyen icabında işte geleni belli gideni belli geleni gideni belli belli insanlar tarafından söylenen işte dualar okunuyor popçular şarkı söylüyor bir şeyler oluyor anlatabiliyorum herhalde İsterim, evet Evet ama işte bu şekilde de devam etmekten başka yani en iyi bildiği şeyi yapmaktan. Yani başka hala da bu kadar korku şey olmalarında bile ben oradan bir umut çıkartıyorum. <gülüyor> Cumhuriyet gazetesinde olan bitenler, işte örneğin Zülfü Livaneli gibi bu kadar deneyimli çok fazla görmüş geçirmiş bir müzisyenin komple sanatçının yorumları hala verdiği biz gençlere diyeyim tavsiyeler bunlar çok önemli ya şu dönemde birazcık daha yine geçmişe bakmak, tarihten güç almak, biyografik olayları incelemek, bu ülkede neler olmuş bitmiş, oralardan e, beslenebiliyoruz. Ama bir yandan da anlam değişiyor sanki mesela ellerinde pankartlar adlı parça, e, Ruhi Sun'un parçasını Ankara'daki gar saldırısından önce farklı bir anlamı vardı. Bu gar saldırısından sonra o videoyla, yayınlanan videoyla beraber farklı bir anlamda aynı şekilde şu anda taşıyordu. Üretim var mı? Bu şekilde görebileceğiniz bir üretim aşaması var mı? Ya da gene aynı şekilde buradan tekrar eden bir süreçten bahsediyoruz. Maalesef da. olumsuz bir etkilenme var bence. Bilmiyorum Harun ne der? Ben soruyu tam anlamadım aslında aynı şekilde devam edecek mi? Ruhhisun'un anlattığı hikaye, ellerindeki pankartlarla beraber zihinlerde kalmaya devam edecek mi yoksa farklı bir şeylerden bahsedeceğiz? Biz burada sürekli kendi aramızda da hem program içerisinde hem program dışında da şeyden bahsediyoruz. Re re re re re re re, re, re, re, re... şeklinde evet. devam eden slogandan bahsediyoruz. Kırabilecek miyiz bunu? Bunu kırabildiğimiz takdirde farklı bir şey ortaya çıkabilecek mi? Bunun için aslında sloganı değil, ülkenin ortasına örülmüş kocaman bir duvar var, onu kırmamız gerekiyor. Şimdi hı hı. o duvar aslında bizim aslında sesle işimiz olduğu için aynı zamanda bir ses duvarı. Biz buradan ne yaparsak yapalım, siz de biz de ne kadar akıllıca, ne kadar ilham verici, ne kadar empati dolu ne yaparsak yapalım, o duvar yıkılmadıkça öbür tarafa ulaşmıyor bu ses. Ama o duvarın üstünde bizim tarafa doğru yöneltilmiş en kaliteli ve en büyük ses sistemi var. Ve oradan sürekli olarak bize bizim ne kadar hain, ne kadar gayrimilliği ve ne kadar insanlık dışı payarlıkları olduğumuz bağrılıyor. O da o duvarın üstündeki ses sistemi. Şimdi o duvarı kırmak için e, ne gerekiyor? Evet bütün bu empati, muhabbet hepsi ama bir de o duvarı kırmak gerekiyor. Yani Çünkü biz kendi kendimize konuşuyoruz ve bunun her yolunu denedik. Bunun yani her yolunu denedik. Daha sertini, yumuşağını, empatik olanını, işte vahşi, ne bileyim sert konuştuk, yumuşak konuştuk, fısıldadık, bağırdık, hepsini yaptık ama biz yine birbirimizle konuşuyoruz. Bizim birbirimizle değil, başka bizim normalde söylediklerimizi hayatta duymayan, şaşıracak insanlarla konuşmamız evet. gerekiyor. Bunun için de e, yani uysallık, işte böyle tatlışlık falan mı bu? Yoksa gerçekten daha e, yek ten böyle bir şeyler yapmak mı? Kimsenin göz ardı edemeyeceği kadar değişik bir şey mi yapmak? Mı? Sanatsal olarak konuşuyorum. <gülüyor> Ama bir şey yapmak gerekiyor yani. Bu bu döngü çünkü biz şimdi biz birbirimize bahsediyoruz. Yani suruç patlaması olduğunda ne hissettiğimi benim anlatabilmem lazım. İşte Kayseri'deki benim yaşımdaki arkadaşıma da yani onunla aynı şeyi bizim hissediyor, o aşağı yukarı konuşuyor olmamız lazım. Yani konuşmaya başladığımızın ikinci dakikasında dayak yeme riski mi olması lazım mesela benim? Ankara patlaması olduğunda mesela bunun neden bizim hepimizin kardeşliğini bitiren bir şey olma ihtimali olduğunu, neden bize çok zarar verdiğini, biz diye bir şeyden bahsetmemizin niye zorlaştığını benim de işte Trabzon'daki kardeşimin de, Diyarbakır'daki kardeşimin de, İzmir'dekinin de anlaması lazım. Bunu... Da çok hızlı olması lazım evet. bunun. Çünkü bir an önce böyle bir ortak dil, ortak bir anlam havuzu bulmamız gerekiyor. Bunun bunu yapamadığımız zaman zaten ne olacağına dair örnekler çok yakınımızda var. Artık hani tarihte, şey yapmak Tarihte tarihi adde hesabı yoksa. Tarihte yoktu, coğrafyada evet. da var. Yani evet, bu evet. bu kadar yakında ve yani gözünün önünde var yani. Evet. Peki bitiriyoruz artık şey bu konserde cuma günü zorlu PSM'de kimler var nasıl bir şey olacak bir de onu verelim ve bitirelim isterseniz klasik cevaplardan biri olacak sürprizli bir konser ee... o yüzden söyleyemeyiz, pek <gülüyor> <gülüyor> söyleyemeyiz ama şöyle diyelim bizim gerçekten heyecanlandıran bir konser oldu hem günün anlam ve önemi itibariyle hem gelecek insanlar hem de e, çalacağımız şarkıları geçmişten bugüne falan bazı ufak sürprizlerle güz yani bizce güzel bir playliste ulaştık. E, i̇şte müzikal bazı içeride ek ekstra tatlar olacak. Arkada görseller, böyle bir geçmişe dönüş, e, retrospektif bakış, önümüzdeki günler. Bir de e, böyle önemli bir gün gibi insanlarla tüm bu yolda bize eşlik etmiş. O insanları orada görmek. Gözlerin içine bakmak, bir şeyler paylaşmak, unuttuklarımızı hatırlamak bize çok iyi gelecek umarım. Ee, güzel bir salon, çok imkanlı bir salon. Sonuna kadar bunu kullanacağız. Kusura bakmasınlar, böyle diyorum ama sadece e, bize bu söylediklerime güvenmelerini rica ediyorum. Ben başka bir şey söyleyebilirim, son. Ee, lütfen. Biz Melekler Ölmez diye bir şarkı yayınladık en son. Belki çalarsınız hatta. Şimdi evet, çalacağız. Tamam, onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz bu şarkıyı bundan aşağı, tam bir yıl önce diyebilirim. 20 Aralık 2015 günü ...stüdyoya girdik, girdiğimizde yoktu... ...çıktığımızda vardı bu şarkı... ...aşağı yukarı şu anda dinleyeceğiniz şekilde vardı. Ve biz bunu yaptığımız sırada... E, ...geçtiğimiz bir, bir buçuk yıla damgasını vuran... ...birçok kanlı şey daha olmamıştı. O patlamalar... ...o suikastler... ...15 Temmuz darbe girişimi... ...hiçbiri bunların olmamıştı. Ama Suruç patlaması olmuştu... ...ve Ankara garip katliamı olmuştu. Bunlar da çok uzak zamanlar değildi. 7 Haziran seçiminden... Sonra bambaşka bir hava vardı, Suruç'tan itibaren bambaşka bir hava vardı. Maalesef hep beraber bunu yaşadık. Dolayısıyla bir buçuk sene önce olan bir şeyleri bile hatırlatmak hatırlamak zorunda kalıyoruz kendimize ve dinleyenlere zaten biz biziz yani ama yine de hatırlatmış ve hatırlamış olun beraber. Biz bir sene önce bu şarkı yazdığımızda içimizin kanaladığı daha az şey vardı. Ne acı ki aradan geçen bir yıl sonra. Bu çıktığında her dinleyicinin bunu acaba şunun için mi yazdılar diyebileceği kadar farklı felaketimiz oldu bizim. Ee, ve böyle olmayabilir. Yani bu bizim tek şansımız değil. Bu bizim böyle kaderimiz falan değil. Sadece hakikaten geçen gün yazdığım bir şeyden kopya çekeceğim. yani Artık Katar parası değil istişare. Artık böyle hamaset değil diyalog. ...bunu yapabilirsek hep beraber kurtulacağız... ...yapamazsak da yapamayanlarla... ...hep beraber nereye gittiğimiz belli. Harun Tekin... ...çok teşekkür ederiz Burak Güven sana da... ...Mor ve Ötesi Grubu'nun... ...20. yılı dolayısıyla... ...23 Aralık'ta... ...bu cuma akşamı zorlu PSM'de... ...bir konser var... ...ve biz de bu 20 yılın... ...ne getirip ne... ...daha getirebileceğini konuştuk... ...çok teşekkür ederiz şimdi... Melekler önümüzüle yönleyerek bütün Biz teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çek